check Kainat, bugün 8 Aralık Çarşamba, yıl 2010, ay 12, gün 342, Kasım 31 1432, Hicri Muharrem 2, 1426, Rumi Kasım 25 Günü tarihi, ilk trafik sinyali 14, 142 yıl önce bugün, 1868'de ilk trafik sinyalleri ışıklı Londra'da kullanılmaya başlamış, başlamıştı Daha motorlu araçların olmadığı bir devirde trafik sinyallerinin hizmete sunulmasının nedeni at arabaları değil, özel yayalardı. Asıl amaç meclis üyelerini ve asilleri korumaktı. Çünkü işaretlerin konulduğu kavşak Westminster semtindeydi ve İngiliz parlamentosuna çok yakındı. Yemek listesi gün 342. Etli mercimek, kuskus, salata, meyve. Büyük Saatli Marif, Marif Takvimi, takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo, burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın üçüncü Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Hepinize günaydın Ömer Madra, abi Haligua ve Volkan Artunç olan olarak, ekip olarak günaydın diyoruz. Günaydın, günaydın. Bir günaydın da John Lennon'a, tanıtmaya fazla ihtiyaç duymayan bir yeryüzünün gelmiş geçmiş en önemli müzisyenlerinden ve aynı zamanda aktivistlerinden biri sayılıyor. John Winston Ono Lennon. Onun 30. ölüm yıl dönümü. 8 Aralık'ta öldürülmüştü. Bir hayranı tarafından üzerinde de epey kendi evinin önünde öldürülmüştü. Epey de bir tartışma yapılmıştı. Bülbistan'da geçirdiği yıllar falan öldüren kişinin CIA bağlantısı var mı vesaire değil. Çünkü Lenin'in daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Nixon yönetiminin başı John Lennon'ın savaş karşıtı ve diğer özgürlükçü faaliyetleri nedeniyle bir hayli sıkışmıştı. İptal ettirmek istiyordu oturma kartını John Lennon'ın Böyle bir duruma denk geldi ama bir şey çıkmadı soruşturmalardan. Kendisi 1940'ta doğmuştu. 9 Ekim 1940'ta tam 70 yaşında olacaktı bugün yaşıyor olsaydı 40 yaşında öldürüldü onun Beatles dönemi ve ondan sonraki dönemde de hem Paul McCartney ile birlikte yaptıkları sınırsız sayıda beste hem sonraki John yok yok o onunla birlikte yaptığı sanat çalışmaları çizim çizimler, resimler ve diğer şeyler ve pek çok da barış hareketinin öncüsü olması çok ünlü yapıyor onu. John Lennon Plastic Oco Band, Ono Band de var. Ve Give Peace a Chance, Imagine gibi çok önemli şarkıları da var. Evet ona bir günaydın diyoruz. Tam bir işçi ailesinin çocuğu olarak çok Zorlu bir hayatın sonunda bize epey şey bırakmış birinden bahsediyoruz. Günaydın can Evet şimdi tabi günün önemli haberlerine bakalım. Bir havadan sudana şöyle kısaca gözden geçirecek olursak Arnavutluk ve Makedonya'yı sel götürüyor. Arnavutluk Başbakanı Salih Berisha son 150 yılın en büyük sel felaketini yaşıyoruz demiş. Arnavutluk'ta 150 yıl önce 1860 oluyor herhalde. Osmanlı tarihinde kayıtlar tutuluyor muydu meteorolojik kayıtlar bilmiyorum. Galiba yok. Yani en azından Türkiye üzerinden baktığımızda pek öyle bir şey çıkmıyordu. Yani bilmem. ...tepe bilmem ne paşa... ...işkodra valisi filan... ...göndermiş olduğu dolu... ...sel felaketi raporları filan... ...yok o, herhalde. ya yani Varsa da hani... ...biraz daha sistemik olması gerekiyor galiba... ...bunların bir veri olarak... ...değerlendirilebilmesi için. Ama çok ciddi bir sel felaketinden bahsetmiş... ...Sali Berişah. Beş bine yakın ev... ...ve on beş bin hektar arazi... ...sular altında son yüz elliğinin... ...en büyük sel felaketi demiş... 14.000 kişi tahliye edilmiş. Devam ediyor demiş tahliye durumu. Bosna Hersek'ten de sahil kenti Neum'da çok sayıda sel yerleşim birimi sular altında kalmış. Olağanüstü hal ilan edilmiş Neum'da. Pek çok nehir taştı ve dereler taştı. Pek çok şehirde kasabada evler sular altında kaldılar binlerce ev ve tarım arazisinin binlerce hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtiliyor. Debiller düşmeye başlamış. Çin'de de doğal felaketlerden ötürü 2,7 milyon ki yani 2.700.000 kişinin tahliye edileceğinden bahsediyor Anadolu Ajansı haberi. Şimdi, ha, haber ajansı, Halkın Günlüğü gazetesinin haberlerine göre Artık iki proje başlatıyormuş. Dağlık arazilerde 2 milyon 800 bin kişi tahliye edilecekmiş. Eyaletin üçü şehir 31 noktasında yapılacak tahliye ve yer değiştirme işlemleri riskli bölgelerden başlatılıyormuş. Ve bir de son olarak Patagonya ve Alaska'daki buzulların dünyanın diğer bölgelerinkinden daha hızlı eridiği büyük bir erime olduğu da Birleşmiş Milletler Çevre Programı'ndan Açıklanmış Ajans France press Ajans <gülüyor> Haber Ajansı'nda sel felaketlerinin de bu buzulların erimesi yüzünden son 40 yılda büyük ölçüde arttığı da gene bu raporda belirtiliyor. Bu arada da Cancun'da eski tas eski hamam şeklinde cereyan ediyor büyük bir şirket egemenliği. <gülüyor> göze çarpıyor. Her yerde göze çarpıyormuş Şir, şirketlerin duruma ne kadar hakim olduğu. Yani aralarında işte beslenme, enerji ve diğer alanlardaki bütün şirketlerin bulunduğu bir hakimiyetten söz ediyorlar hem Bilmak gibi hem de Mode Barlow, onların seslerini belki daha sonra Ümit Şahin'le yapacağımız programda daha kolay e ele alırız ama Cancun'da çevrecilerinde, ek, eylemcilerinde büyük eylemi yapılmış olması lazım. Onu da öğreneceğiz. Ama ikiye bölünmüş oldukları haberi de vardı doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük baltalama operasyonlarını da yeni öğrendik zaten şeyden. Ee, Wikileaks sizin verdiği haberlerden dünyaya yaydığı şeylerden Amerika Birleşik Devletleri'nin muazzam bir rol oynamış olduğu da Kopenhag görüşmeleri ve bir umum iklim görüşmelerinde aman senato karar verecek o senatoyu engellemeyelim diye yumuşatma kararlarını arda arda nasıl harekete geçirdikleri filan da görülüyor evet Wikileaks demişken ...günün en önemli haberini de verelim. esenç tutuklandı. Evet. En az 14 Aralık'a kadar... ...tutuklu kalmaya devam edecek. <gülüyor> Tam olarak neden tutuklandığını... ...sen anladın mı? Evet. Prezervatifsiz... ...cinsel ilişkiye girmeye suçluğu da var... ...aralarında söylediği şeylerden. Başka da var mı? Başka başka suçları. Eee... Tecavüzle suçlayan iki kadından bahsediyor. Fotoğrafları da çıkmış. Anna Ardin esenci İsveç'e davet eden kişiymiş, radikal bir feministmiş. Esenci suçlayan ikinci kadınsa Sofya vilenmiş Bu arada işte iki kadında e, Julian prezervatif kullanmayınca işler değişti demiş. Ana şey bu yani. Valla bir garip yani e, İsveç'te olduğu iddia edilen bir e, işte ya prezervatifsiz seks ya taciz ya tecavüz çünkü bu nereden okuduğunuza göre de değişiyor. Olayı üzerinden İngiltere'de tutuklanıp şimdi e, ABD teslim edilip edilmeyeceğine dair bir tartışma olan kişiden bahsediyoruz. Bir saniye yalnız tecavüz söz konusu mu bilmiyorum İsveç kanunlarına göre farklı bir tanımı da olabilir ama her iki kadın da Hı hı. Yani şikayetçi olan, çekvacı olan her iki kadın da beraber isteyerek. Evet. Yani Başta böyleydi ya işte. Hali, hala tecavüz de. etmiş bir şekilde. Evet o doğru değil. Üç tane seçenek gibi. var. Taciz, tecavüz, yırtık, prezervatif. Ya da patlak prezervatif ya da prezervatifsiz. Evet. O da var çünkü. Evet, ee, prezervatifsiz, patlak Kadınlardan yok. biri e, prezervatifi yırtıldı diye şikayet etti diye de haberler var. Öyle mi? Yani hani ben sadece skalada neler olduğunu A şıkkı B şıkkı C şıkkı hangisi doğru tabii ki bunu bilemeyeceğim ama e, Bu kadar skala olup da İsveç'te olan bir olayla ilgili İngiltere'de tutuklanıp ABD teslimle ilgili bir hikaye konuşulduğunda Sanki bu iş hukuk dışı gibi hissettiriyor insana Ve çok ağır bir durumla karşı karşıya olduğumuzu açıkça söylemek zorundayız herhalde Yargıç da şey demiş çünkü İngiltere'deki yargıçta da kanıtlar yeterli değil ama hı hı. bundan sonra ne yapılacağı ne yapacağı belli olmayabilir kaçabilir o yüzden tutukluyorum demiş bu da harika İngiliz hukuku da devreye girmiş öncü tutuklama yani evet öyle bir şey mi tedbirden tedbirden zaten avukatı da bunun tamamen hukuksuz olduğunu söylemiş şimdi tabi e, Avrupa çapında tutuklama emri çıkartılması da bir ilkti. Hı hı. Bütün görüşme tekliflerini reddetmiş olması da savcıların İsveç'teki ilk savcı düşürmüştü. İkinci savcı yerine geldi ve o görüşme tekliflerini hepsini reddetmiş Essence'in tarafından gelen. Şimdi de peki neye göre iade edecekler? Amerika'ya mı? Hmm. Amerika iade ediyor olmayacaklar ki. Ya, onun iade olamaz. Çünkü iade ettikçe Amerika'ya sınır dışı ediyor olacaklar herhalde. Çünkü iade ediyor olması için hani oradan kaçmış olması ve orada suç işlemiş olması gerekmiyor. Yani mantığım onu söyleyen en azından. Bir de oranın vatandaşı olması eğer vatana ihanetse. Hayır canım onu zaten Irak, Afganistan derken esnettiydik. Hadi orası bence e, şunu görmekte fayda var gibi geliyor. Bütün bize bu yutturdukları özgürlükler, demokrasi... Bilmem de Burada kavramlar değil yutturulan. Kavramların için ne şekilde doldurduklarına dair yutturdukları her şeyin fena halde oynak, fena halde sapır sapır dökülen bir şey olduğunu görmek lazım. ya Dünyadaki bize demokrasi dedikleri sistemin fena halde çatırdamakta olduğu bunun devasa bir yalana dönüştüğünü görmek için artık başka bir şeye lüzum var mı? Yani Julian Essence'in kimliği hakkında bir ikon yaratmak peşinde filan değiliz hiç şüphesiz. Hı hı. Ama Mevzu bu, zaten bu, aslında Assange'la doğrudan ilgili bile değil şu konuştuğumuz şey. X, Y, Z bile denilebilir. Wikileaks'le bile ilgili evet. değil. Yani bütün dünyada Hoşlana bu demokrasi... gitmeyen bir şeyle ilgili hukuku nasıl işleteceklerine dair gördüğümüz 777 ama sarsıcı bir örnek. Son derece ilginç bir şeye daha rastladım. Ee, Eric Edelman vardı ya hakkında <gülüyor> işte başbakanında Türkiye'de... Evet. İsviçre'de paraları olduğunu söyleyen kabloda da altında da imzası olan kriptoda. Amber'in zaman konuşmuş kendisiyle şeyle Edelman'la İşte altında bütün giden kriptolar diyor. Büyük açın imzasını taşır. O yüzden benim yazdığım anlamına gelmez diyor. Ama reddetmiyor tabii böyle bir şey. Çünkü var. Gerçek bu. Ama hı hı. önemli olan başka bir şey söylüyor. Konuşmaya girerken diyor ki Edelman Kendisi de neo neokonlardan biri. En sağ kanada mensup Amerika Birleşik Devletleri'nin faşizme yakın elemanlarından biri. Ben bu Wikileaks konusunda hiç konuşmayacağım diyor. Bakmıyorum zaten diyor. Zaten yasak bakması. Yasak olmasa da bakmayacağım diyor. Suç diyor. Ama benim zaman da Türk adına sormuyor. Ne suçu bu? Burada ne suçu var? Memur olarak suç işlemiş olur. Üstlerinden geldi ya bakmayacağınız diye. Ondan bahsetmiyor. ondan bahsetmiyor. Bu bir suç teşkil ediyor diyor. Ama bir zaman da sormamış yani Habertürk. Hangi suç sayın büyükelçi excelansları diye sormamış. Büyük bir balavera da orada dönüyor doğrusunu isterseniz. Kefalet başvurusunun reddedilmesinden sonra Stevens'da, Mark Stevens avukatı hakkındaki suçlamaların ne olduğunu bilmek istediğini ve adını temize çıkarmak istediğini söylemiş. Valla durum çok çok çok karanlık gözüküyor. Bana sorarsan, benim baktığım taraftan öyle ciddi bir alacak karanlık var ortada. En büyük sorun zaten tam da bunun alacak karanlık olması galiba. Yani net bir karanlıkla karşı karşıya olmak sanki alacak karanlıktan görece daha iyi. Yani metaforik olarak tam tutmadı ama e, şunda çünkü sürekli umudu besliyor bir yandan. Ya yani birileri için. Fena değil canım. Görüyoruz aydınlık denilecek bir şey üretiyor. Birileri içinse kapkaranlık. Ben tamamen kötüye gittiği düşüncesindeyim. Ama iyi tarafı da var. Hepimiz wikileaksiz diye. Ben de wikileaksim diye önemli Hı -hı. bir kampanya başlamış durumda. En ilginç şeylerden birisi hem hukukçuların, Victoria Üniversitesi'nden Jeff Sparrow ve insan hakları hukukçusu Lizzie O'Shea'nın kaleme aldıkları Avustralya'da bir şey var. Ve başbakan Julia Gillard'a Avustralya'nın serbest siyasi görüşlerin ifade edilmesini ve el temel haklarına saygı gösterilmesinin Avustralya'nın bir yükümlülüğü olduğunu belirten çok önemli bir açık mektubu var. Ve şey diyorlar vaziyetin vahameti dolayısıyla biz bunu hemen açtık ve kapattık. Yani yüzlerce imza var. Avustralya'nın çok tanınmış Peter Singer gibi benim tanıdığım da felsefecilerin filan da imzalamış oldukları bir şey bu. Ve hemen kapattık. Çünkü siz de ama arkasına koyabilirsiniz diyorlar. görüşleriniz ama. Bu imzaları göndereceğiz durumun vahameti dolayısıyla diyor. Noam Chomsky ulaşmış. O biz aradı ve hemen imzaladı diyorlar. Dünyanın önde gelen düşünürlerinden ve aktivistlerinden Chomsky ve bu şunu diyorlar aralarında emekli askerler filan da var. Bunu imzalayan Avustralya'da hı hı. ve diyorlar ki Essence'in vakası özgür düşünce ve ifade özgürlüğü açısından tam bir dönüm noktası teşkil eder. Bu çok vahim bir andır Ve hükümet önemli bir fark yaratabilir demiş ve şunu da söylüyorlar örnekler veriyorlar. Mesela gazetecilerin Washington Times gazetesinden öldürün diyor diye yazmış Jeffrey T. Cooney. Resmen kill him diye hı hı. yazı yazıyor. William Crystal çok iyi bildiğimiz bir sağcı yazar eski başkan yardımcılarından Denkoe'nin de kurmayı kurmayı arasında yer alıyordu. Neden kendi araçlarımızı kullanıp Julian SNC ve suç ortaklarını nötralize etmiyoruz? Kaçırmıyoruz diye, diye yazıyor. Açıkça yazıyorlar William i̇şte, Crystal. E, normal ama yani işte tam da bu deneyim işi dediğimiz bu ee, yani işte işkence uçakları, hayalet uçaklar, dinlemli bütün bunların ge getireceği yer bizi. Ve tartıştığımız şey tam da buydu. tamamen buydu. buydu. Aynı, aynı fikirdeyim tamamen. Jonah Goldberg diye biri. Julian Assange denen adam neden hala hayatta diye yazmış. Çok doğru. Yani insanları çünkü dünyanın her tarafında tepeden e, işte e, jiletin ortasındaki deliği vururuz falan dediğiniz zeki füzelerle vurmaya başladığınızda bunlar bence meşru sorular. Yani haksız bulamıyorum. John Hawkins diye biri, Right Wing News diye de bir site varmış. Sağ haberler diye. CIA şimdiye kadar çoktan öldürmüş olmalı. Nerede? CIA uyuyor mu diye yazmış. Sarah Palin de muhtemel bir, belki de Hı -hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonraki başkanı olarak görebileceğimiz kişi. Onu da e, El-Kaide liderlerinden biri demiş ve Rick Santorum da eski Pensilvanya senatörü ve muhtemel bir e, başkan adayı o da terörist olarak niteliyor. Şimdi bütün bunları, bunun gibi şeyleri Kanada'da da işte başbakanın yardım danışmanlarından biri de aynı şeyi söyledi. Öldürmek gerektiğini söyledi. Şimdi bütün bunları e, tam da senin dediğin gibi mektupta şunu diyor. Bütün bu extraordinary rendering'e ne diyorlardı onu? İşte kaçırıp bir yerden öbür ülkeye teslim etme, hı hı. Ya, kaçırma ya da... E, Enhanced interrogation dedikleri yani geliştirilmiş sorgulama yani işkenceyi onaylayınca o zaman çok vahim bir duruma ulaştık diyorlar. Ve bir dönüm noktasıdır. Sizden de hiç öyle tartışmalı bir şey istemiyoruz diyorlar. Basit bir şey. A. Demokratik ilkelere bağlılığınızı bir kere daha teyit edin. B. Hukukun üstünlüğüne. Bağlınızı teyit dedim. bu kadar Bir dönüm noktası Mr. Assange ve Wikileaks istediği gibi basabilir Ve dediği gibi yayabilir Sizin Çok önemli bir Kuvvetle bunu kınamanız Gerekiyor yoksa Avustralya Hükümetinden de Çok önemli bir fark yaratabilir Ama bunu yapmazsanız da Çok şey beklemekteyiz ...çok şey beklemekte mi oluruz diye soruyorlar... ...açık bir mektup Julia Gillard'a yazılmış... ...Julian Essence konusunda... ...bir ses geldiğini duydun mu? Hayır... ...ama ben ilk baktığımda... ...bu ilk haber olarak düştüğünde... ...iki saat olmuştu... ...bu açık mektupta... ...ve 218 sayfalıkta... ...bir eki vardı... Hı hı. Yani ben de imza alıyorum ve Avustralya'dan bir Avustralyalı olarak ülkemden, memleketimden utanıyorum başlıklı yazıda çoğunluktaydı. Ee, şimdi, ve büyük bir taarruza da buradı ya çeşitli yerlerde işte PayPal, Amazon, EveryDNS Sonradan da Post in Face gibi kuruluşlar da para almasını, yardım etmesini zorluyorlardı. 100 bin avroluk bir bağıştan olmuş bu PayPal ve Post in Face'in hesaplarının durdurulmasından dolayı. Büyük bir baskı uyguluyor. Çok ilginç bir şey var ama. Senin dikkatini çekiyor mu bilmiyorum. Epeydir düşünüyordum. Bunlar 5 büyük gazete ve dergide yayınlanıyor. Wikileaks'ten. Ve başka hiçbirine karşı herhangi bir eleştiri duydun mu sen? The Guardian gazetesine, Le yani, Sadece Wikileaks var. Tek kelime etmediler hiçbiri bu, bu, bu insanların. Wikileaks aslında bence pek çok şeyi bir yerde de ortaya çıkartıyor. Mesela hani Amerika'da işte Pelin gibi ve benzeri şeyleri üretiyor olması. Ya niye vurmadık, vurduk mu yoksa falan filan gibi bir tartışma olması... Ya da Avustralya'da başka türlü, İngiltere'de başka türlü. Benim mesela daha çok hani burada yaşadığımız için Türkiye'de nasıl bir yansıma ürettiğine baktım. E, tutuklamanın ardından aslında konuşulanlar gerçekten hani genel olarak da bir yerel ruh halini de yansıtıyor her ülkede. Bir turnu sol kağıdına daha sahip olduk. Koyuyorsun ne olup bittiğine dair bir şeyler bir veri veriyor hemen hızlı bir şekilde. İnsanlar inanmıyorlar. Yani Türkiye'de genel bir bu komplo durumunun sonucu olarak şu... ...çok yaygın bir yorum bununla ilgili... ...eğer işte çeşitli sitelerin... ...işte altında hani artık yorumlar da girilebildiği için... ...isteyen istediği gibi konuşabiliyor... ...bu da iyi bir şey bence... Ee, ...ya isteseler de engellerler de... ...engellemediklerine göre... ...şimdi bunu yakalamak niye yapsınlar ki falan gibi... ...böyle bir hani mantık yürütme... ...mantık yürütme içinde demek ki... ...ya olsa olsa bu iş Amerika'nın işidir falan gibi... ...bir yere varmak üzere... ...henüz daha varmamış gördüğüm eğilim... İşte ...ama varacak az kalmış... Çok e, ilginç bir, ilginçin ötesinde de önemli bulduğum bir şey var. The Australian gazetesinde bir yazısı çıktı Julian Sencin. Nasıl ulaştırdığını bilmiyorum. Ama yeni çıktı ve gerçek daima kazanacaktır başlığını taşıyor. Onu belki buçuktan sonra birkaç kısa bir yazı ama muhakkak e, değinmemiz gerekiyor. Yalnız şurada önemli bir şey söylüyor Vukil X'in çalışması konusunda. Biz e, yeni tip bir, Wikileaks yeni tip bir gazetecilik yarattı, bilimsel gazetecilik diyebiliriz buna diyor. Çünkü diğer bütün medya organlarıyla, dergilerle, gazetelerle birlikte çalışıyoruz insanlara haber vermek. Ama yalnız bununla kalmıyoruz, bu haberin doğruluğunu da ispat etmek için uğraşıyoruz. Yani bilimsel gazetecilik dediğimiz şey aslında bir haberi hikayesini okumak ondan sonra da online click tıklayıp orijinal belge asıl belge onun haberin dayandığı asıl belgede doğru mu değil mi diye görmek imkanı veriyor diyor. Böylelikle herkes yeryüzünde herkes bu haberi okuyan herkes bir tıkla gerçek bir tık ötenizde artık gibi bir laf söyleyebiliriz. Hı hı. Bu hikaye doğru mu değil mi işte tam da senin demin sözünü ettiğin şey gerçek mi değil mi öğrenmek çok kolay bu bir komplo mu değil mi hı hı. tıkla öğreniyorsun öğreniyorsun bütün numara burada işte Wikileaks bir komplo mu değil mi bak habere Amerika Birleşik Devleti Suudi Arabistan Başkanı şey yapmış mı yılanın başını ez demiş mi ...yok canım olur mu artık öyle şey... ...İran'ı bombalayın der mi... ...ya da Guantanamo'daki ...esirleri al diye bilmem... ...Kiribati Adası'na al sana 50 bin dolar... ...al Hı -hı. şu esirleri elimden... Hı -hı. ...olur mu canım böyle şey bu komplo... Hı -hı. ...kolay tık... ...bak belge orada... Hı -hı. ...onu yalanlamıyor kimse... İşte bu... ...Çanakkale Savaşı'yla da ilgili filan... ...ilginç şeyler söylüyor aslında... ...yani Murdoch'un babasından... ...bahsediyor... Belki de ona da dönmemiz lazım. Bu arada Türkiye'de de elektrik ihaleleri sonuçlanmış. Ona girmeden aslında bunun bir komple olmadığına dair benim elimde bir tane daha kanıt var. Onu da söylemek gerekir diye düşünüyorum. Yani en nihayetinde parayı takip etmek gibi çok standart bir şey yaparsanız bir şeyin nereye doğru vardığını görmek çok zorlaşmıyor. En azından kolaylaşıyor. E, PayPal işte en önemli ödeme sitelerinden biri. Uluslararası alanda Wikileaks'i iptal ettikten sonra Mastercard ve da aynı şekilde Wikileaks'le çalışmama kararı aldı. Eğer bütün para kaynakları Wikileaks'le çalışmıyorsa bu iş devlet içinden çıkmamıştır. Gibi basit bir şeyde varmak mümkün. Mesela. Çünkü e, para devletin devlet paranındır falan diye devam etmek de mümkün. Böyle yani. E, Ama demokratik toplumların çok ciddi bir medyaya ihtiyaçları olduğuna. E, medyadan fazlasına ihtiyaçları var gibi. Çünkü Aslında Wikileaks'in ortaya çıkardığı iki şey var benim açımdan en azından şahsen. Birincisi tam da deminden beri konuştuğumuz kısmı. İkincisi ise gerçeklerin ortaya çıkıyor olmasının, değiştirme gücünün gittikçe zayıflamış olduğuna dair tatsız durum. Çünkü bu kadar net, bu kadar açık, ayağın beyan ortada olan bir şeyler olmasına rağmen dünya dönmeye, her şey aynı hareket etmeye ve bir sorun yokmuş gibi da davranmaya devam edebiliyoruz. Etmeyecek ama diyor işte. Gerçek. Umarım. Gerçekli kazanacak diyor. Ben elektrik ihalelerinden bahsetmem de sebepsiz değildi. Sadece ipucu vermek istiyorum. Yani İstanbul'un elektriği Kara Mehmet'in olduğu 2 Mehmet'in 8 milyar dolarlık alışverişi diye haberler var. Ee, çeşitli yerlerde taahhüt etmişler. Mehmet Kazancı, Mehmet Emin, Kara Mehmet ortaklığında. Bir de e, Akdeniz Elektrik'te Ciner'in. Her iki grubun da Türkiye'nin enerji ve elektrik ihtiyacını bundan sonra karşılayacak olan her iki şirketin, şirketler grubunun da aynı zamanda medya bağları olduğunu söylemek istemiştim sadece bilmem. Hı hı. Bir tık oldu mu sende? Açık Gazete <Gülüyor> You're out of my head You better, you better get, get yourself, yourself together, together. Ölümünün 30. yıl dönümünde John Lennon'ı, onun Instant Karma adlı çok iyi bilinen şarkılarından biriyle anmaya devam ettik. John Lennon, 1980'de öldürülmüştü, öldürenin adını da ısrarla anmayacağım. Evet, şimdi tekrar dönersek, açık radyoda, açık gazeteye ve konuya da bir kez daha dönersek, gerçek daima kazanacaktır diyor Julian Assange, The Australian'da. 7 Aralık tarihli yazıda yer alıyor bu ve oldukça önemli şeyler söylüyor ve verdiği örnekler de ilginç aslında. 1958'de genç bir Rupert Murdoch, Adelaide'in The News adlı gazetesinin sahibi ve editörü şöyle yazmıştı. Gizlilikle gerçek arasındaki yarışta kaçınılmaz olarak Gerçek daima kazanacaktır diye yazmış. Hı hı. Doğru yazıyor diyor muhtemelen gözlemi babası Keith Murdoch'un e, yaptığı afişe etme kampanyasını yansıtıyordu diyor. Yani Avustralya'daki Anzac birliklerinin Avustralya'dan lüzumsuz bir şekilde e, feci gereksiz bir şekilde e, İngiliz Britanyalı komutanların şeyiyle. A, Çanakkale'de Gelibolu'da harcanmasına itiraz ediyordu babası da diyor. Britanya hükümeti onu susturmaya çalıştı ama baba Murdoch, Keith Murdoch susmadı ve onun son, e, çabalarının sonucunda da o felaketlerle dolu olan Gelibolu seferi sonuçlandı. Onun da katkılarıyla sonuçlandı diyor. Tam bir yüzyıl sonra neredeyse Wikileaks'te Aslında kamuoyunun bilmesi gereken gerçekleri korkusuzca basıyor. Ben yayınlıyor yani. Ve ben de e, Queensland'de bir yerde doğdum. Queensland bölgesinde insanlar genellikle açık sözlülükleriyle bilinirler. Ve büyük hükümetten de e, eğer dikkatli şekilde denetim altında tutulmazlarsa e, çözülecek ve Çürüyecek bir şey olarak, yozlaşacak bir şey olarak bakarlar. Queens'den hükümetinde büyük karanlık yolsuzluk günleri Fitzgerald soruşturması yapıldı. O, o, o zaman o soruşturmadan önceki günlerde neler oluyor politikacılar medyayı gerçekleri açıklamaktan susturdukları zaman neler olduğunu gösteriyorlardı. Bütün bu bilgiler bende kaldı diyor. Wikileaks bu temel gazetecilik ve gerçekliğin peşinde koşma fikir ve değerleri etrafında oluştu. Fikir Avustralya'da doğdu. İnternet teknolojilerini, gerçekliği yeni, yeni açma, yeni şekilde yayınlama imkanı verecek şekilde kuruldu diyor. İşte biraz önce de söylediğimiz şeyi söylüyor bilimsel gazetecilik böyle. Bir haberi okuyorsun, olay doğru mu değil mi? Bakıyorsun, bakmak için de orijinal, as, asıl belgeye bakıyorsun. Bir tıkla görebiliyorsun, kendin karar veriyorsun doğru mu değil mi? Ya da gazeteci onu doğru bir şekilde çarpıtmadan yansıtmış mı, yansıtmamış mı? Yani demokratik toplumların şiddetle güçlü bir medyaya ihtiyacı vardı işte dördüncü kuvvet dediğimiz hikaye ve Wookiee Leaks'te bunun bir parçasıdır. Hükümetin dürüst kalmasına Yardımcı olur. WikiLeaks'te hem Irak hem Afganistan savaşında bazı sert gerçekleri de açıkladı ve ayrıca şirketlerdeki büyük yolsuzlukları da açıkladı. Benim halk, insanlar benim savaş karşıtı olduğumu son şey yapıyorlar. Sırf tarihi kayıtlara geçsin diye söylüyorum ki değilim. Bazen uluslar savaşa girebilirler. Ve adil savaş diye bir şey de vardır ama bir hükümetin yani şundan daha adice bir şey de yoktur buna inanıyorum diyor bir hükümetin kendi halkına o savaşlar hakkında yalan söylemesi ondan sonra da aynı vatandaşların kendi hayatlarını koyması ve vergilerini de bu yalanların uğruna döşemesi kadar yalan bir şey yoktur. Eğer bir savaş haklıysa o zaman gerçeği söyle halk karar versin destekleyecek mi desteklemeyecek mi diye. Tam da John aslında doğduğu günlerde görünen şeyler. Yani hayalet ülkeler olmasa uğruna ölümecek veya öldürülecek bir şey yok imajın. Böyle olursa ama ekonomi nasıl dönecek? İşte o da onu söylüyor ama. <Gülüyor> Julien Asensi de tabii maalesef bırak karar, karar versin diyor o, halkta vatandaşlar ...yani Afgan ya da Irak savaş... ...şeylerini, kayıtlarını okuduysanız... ...Wikileaks'ten diyor... ...ya da bütün bu... Birleş, ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...kriptolarını... ...ya da bunlarla ilgili bilgileri... ...o zaman medyanın bütün bunları... Ser, ...serbestçe, özgürce ifade etmesinin... ...yaymasının ne kadar önemli olduğunu... ...anlarsınız... ...Wikileaks tek tarafı değil bunun diyor... ...diğer medya çıkışları... ...Outlet diyor onlara... ...yani Guardian, New York Times... El Pais, Der Spiegel'da bunları redaksiyondan geçirilmiş kriptoları yayınladılar. Ama sadece Wikileaks şeyde diyor. Hedef tahtasında ihanetle suçlandım. Halbuki ben Avustralyalıyım, Amerikalı değilim. Ayrıca beni özel komandoların, öldürmesi için şeyler çıktı diyor. Sarah Palin, Osama Bin Laden gibi avlanması gerekir onun dedi diyor. Kanada Başbakanı'nın ofisinden bir danışman ulusal televizyona çıkıp öldürülmesi, hedeflenip öldürülmesi gerektiğini hı hı. söyledi. İşte bir bir kanun tasarısı varmış ayrıca senatoda. Amerikan senatosunda uluslararası bir tehdit kabul edilmesi Ve ona göre uygun şekilde giderilmesi konusunda burada Avustralya'da 20 yaşındaki oğlum içinde öldürülsün diye bir karar çıkaran bir blog yazarı da çıktı diyor. Bu daha önce programın başın, başlarında söylediğim o mektup açık mektupta. E, i̇ster bireylerden ister hükümet ve kuruluşlardan gelsin her türlü tehdide karşı tavır alması gerektiğini de söylüyordu Avustralya hükümetinin bu onun yükümlülüğüdür bir hükümet demokratik bir seçilmiş bir hükümet olarak diyordu. Evet yani Avustralyalılar da pek gurur duymalıyorlar herhalde bu duyguların yansımasından bu şekilde diyor. başbakan Gillard ve Hillary Clinton. Tek bir kelime bile sarf etmediler. Wikileaks'ı e eleştirirken ve ona onu suçlu ilan ederken Guardian, New York Times, Der Spiegel bir kere onlar büyük ve eski gazeteler. Wikileaks'e genç ve küçük bir şey. Biz altta kalanlarız diyor. Gilar hükümeti de mesajı vereni diyor elçiyi vurmayı tercih ediyor diyor. Çünkü gerçeğin açığa çıkmasını istemiyor. Ve diplomatik ve siyasi işlerin nasıl yürütüldüğünü ortaya koymamız işlerine gelmiyor diyor. Gerçekten de yani bütün bunların çoğunu tahmin edebiliyorduk, biliyorduk diye diyebiliriz ama... ...bunların ortaya çıkması diplomasinin nasıl ayaklar altına alındığını, diplomasi mesleğinin de... ...ve her türlü gerçekliğini de açıkça gösterdi. Bunu ben söylüyorum yani. Yani Wikileaks ne zaman... Amerikan kurumları tarafından bir takım kötü, kötüye uygulamaları açığa çıkarsa Avustralya politikacıları hemen bir Kore'ye girişiyorlar. Hayatları tehlikeye atacaksınız. Ulusal güvenlik tehlikeye giriyor. Askerlerimiz tehlikeye hı hı. girecek diyorlar. Ondan sonra da kalkıp diyorlar ki Wikileaks'ten yayınlanmış hiçbir şeyin de önemi yok. E bunlardan hangisi ikisi birden doğru olamaz hangisi doğru diyor. Ya hayatları tehlikeye atıyoruz ya da önemsiz. Hangisi doğru. İkisi de değil aslında. Wikileaks 4 yıllık bir yayın hayatına sahip. O tarihte bazı hükümetlerin değişmesine yol açtık diyorum. Yani sanıyorum Kenya'da oldu bu. Çünkü müthiş bir yolsuzluğu, korkunç bir şeyi açıkladılar orada. Ama tek bir kişi bile hayatını kaybetmedi bizim bildiğimiz kadarıyla. Ama Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri Avustralya hükümetinin işbirliğiyle binlerce sadece birkaç aydır ay, ay içinde binlerce kişiyi öldürdü diyor. Zaten Robert Gates de çok memnun olduğunu belirtmiş. Hemen bir açıklama yapmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin buştan kalma savunma bakanı Gates demiş ki çok iyi oldu demiş. Assange'in tutuklanması. Preventive mesesine girmemiş herhalde. Yani Amerikan Kongresi de yazdığı bir mektupta Gates de şey demiş. Hiçbir hassas istihbarat kaynakları ya da metotları bu Afgan savaşı ile ilgili belgelerin yayınlanmasından inanmasından zarar görmedi demiş. Pentagon'da hiçbir kanıt yok WikiLeaks raporlarının herhangi bir Afganistan'da kimsenin zarar gördüğüne dair. NATO'da CNN'e söylemiş, bir kişi bile korumaya, de bunlardan sonra koruma altına alınması gerektiren bir kişi bile bulamadık demiş. Avustralya Savunma Bakanlığı da aynı şeyi söylemiş. Yani hiçbir Avustralyalı asker ya da kaynak tehlikeye düşmedi. Ama bizim yayınlarımız önemsiz de sayılmazdı çünkü çok önemli çarpıcı gerçekleri de açıkladık. Açıklanmış oldu bu kablolardan, kriptolardan. Hı hı. İşte Birleşmiş Milletleri casusluk yap, insan hakları gruplarına casusluk yapma, DNA al, parmak izi, iris taraması, kredi kartı numarası, internet kodlar, kodlarını ve kimlik fotoğraflarını al ve bütün uluslararası antlaşmalara aykırı bunlar. Ee, Suudi Arabistan Kralı da Ürdünde ve Bahreyn'de İran'ın nükleer programının Her yollar susturulması için bombalanmasında gerekli olduğunu söylediler. Ama işte Britanya'nın da Avustralya'nın da İsveç'in de NATO ve Amerikan istihbaratını çıkar, çıkarlarını koruma yönünde hareket ettikleri ve parlamentodan gizli hareket ettikleri de ortaya çıkıyor diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Guantanamo'da işte Barack Obama... Bir tek şartla kabul ederim Slovenya başkanını demiş. Eğer Slovenya bir e, botlanamadan bir esiri alırsa. Artık bu derekeye kadar düşmüş vaziyette. Bir çeşit hayır işi gibi yani. Hani hayırlı bir iş olmaması ayrı bir konu ama hani Evet evet. Ya tabii biz size yardım ederiz ama siz de bağışta bunu falan gibi bir durum vardı Aynen ya. öyle. Ya yani, başkanımız sizinle görüşür tabii. Ama bunun ufak bir bedeli olur. Bedeli mukabilinde görüşmeyi sağlarız diyorlar. Ne kadar asil yürütülüyor. Sistemik. Yürütülüyor. Yok, yoksul komşumuz Pasifik'teki Kiribati'de diyor Avustralya'nın yakınında ya milyon birkaç milyon dolar verelim ve şunları aldın. Guantanamo tutuklularını diyor. Ve şöyle bitiriyor yazısını Wikileaks genel yönetmeni Julian Assange Pentagon, Papers, Pentagon belgeleri davasında Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi sadece özgür ve hiçbir kısıtlanmaya uğramamış basın ancak hükümet içindeki yalanları açığa çıkarabilir diye savunmuş Pentagon belgelerini. Bugün Wikileaks etrafında dönen fırtınalar, hortburgaçlanan fırtınalarda medyanın gerçeği açıklama hakkını ne kadar savunmaya, savunmamıza ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurguluyor diye bitirmiş altını çizmiş yani bayağı zorlu hallerden bahsediyoruz çünkü egemenlerin elinde olan bütünüyle bir durum var ama bir yandan da kontrol tas tamam onlarda değil e, bu itişte daha güçlü olarak çıkacak olurlarsa gerçekten ağır sıkıntı yaşıyor olduğumuz günleri arıyor olacağız gibi görünüyor bana şimdi mesela yeni gelen haberlerden biri İki haber var. Ee, biri Wikileaks'in ee, kendi sitesinden Time dergisinde şey var ya işte yılın adamı. Hmm. Yılın insanı mı de, diyorlar? Bir yılın adamı evet. Kişisi? Ee, yılın kişisi şu anda bir numara e, görünüyor. Assange iki numarada Recep Tayyip Erdoğan, üç numarada Lady Gaga diye devam eden listede. E, Time çıkarttı bir numarayı şu anda listesinden. Wikileaks'in söylediğine göre. Öyle mi? Ha çok güzel. O zaman e, Başbakan'a... Ben de neden o ikili bu kadar kızıyor diye düşünüyordum. Tek Ortada kendi, bir rekabet var. Bir rekabet var <gülüyor> diye. Hatta genellikle çok esprili olmayan siyaset hayatımızda hele ne iktidarda ne muhalefette espriden eser yok maalesef. Bir hı hı. espri yapmış Başbakan. Bundan sonra CHP iki CHP diyeceğiz demiş. İddialar üzerine. Gördüm gördüm. Çok Ama o, o bozulmasının temel sebebini de çözdük işte böylece. Nasıl olur da o baldırı çıplak Avustralyalı mıdır nedir? sarışın nereli ise. <gülüyor> o koskoca bizim Türkiye'nin büyük gücünü ortadan kaldırabilir değil mi? Ee, burada kalmıyor mevzu aslında. İkinci şey ise e, işte internetten sürmeye çalışıyorlar Wikileaks'i. Evet. Burada önemli olan Wikileaks değil. Tehdit oluşturduğun düşündükleri herhangi bir şeyi yok etmek üzerine kuruldu. Para kaynaklarını kestiler, demin bahsettik. İnternet sitelerinin e, serverları kendilerini geri çekiyor. Burada mesela e, geri çeken serverlara ağır saldırılar da düzenlendiğini söylemek lazım. Bir, bir savaş da devam ediyor ama ikincisi e, Facebook gibi sosyal ağların da şimdi Wikileaks'i kaldırmak üzere harekete geçip geçmeyeceğine dair bir tartışma var. Henüz bloklamayı düşünmüyoruz diye bir açıklama var mesela Facebook'ta. Ee, gerçekten tatsız durumlar Diye bakmak gerekiyor Çünkü gemenlerin aletlerini kullanıyoruz Ve gemenler e, yeri geldiğinde Galiba ya, topumu alır eve giderim Gibi bir şeyde yatkınlar Bakalım başarabilecek heyecanlı Aslında 570 de Ayna versiyonu da Wikileaks evet. web sitesinin Boykot paypalı da Amazon'u da every dns'i de Boykot etme çağrısında Yayınlamışlar yalnız Hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nde üstlenmiş olan web siteleri ve Wikileaks'e Wikileaks'le ilişkilerini kestiler. Post Inface'e de aynı şey de yapılıyor. Enteresan aslında ve devam ediyor Wikileaks'ten tabii. Yani bütün belgeler kralı çıplak olduğunu ortaya koyan belgelerde devam ediyor. Yani bütün dünyanın kendi geleceğini gezegeni yok etmeyi planladığını gösteren belgeler yayınladı ve buna karşılık bunları silmeye çalışıyor insanlar Hı -hı. enteresan yani e, ama yani yine aynı yere geliyoruz i̇şte <gülüyor> Evet. Po politikacılar için 4 yıllık planlar yapılabilir çünkü onlar 4 yılda bir seçimle uğraşmak zorundadırlar İşte eğer Şimdi şirket medya. yönetiyor senede bir çünkü e, kar medya dediğimiz Hı -hı. şey kar etmek üzere işte ne bileyim don lastiği fabrikası sahibi olmakla Gazete sahibi olmak, televizyon sahibi olmak arasında bir fark yok. Birazdan bu elektrik işine girdiğimiz zaman zaten bunu herhalde bir daha konuşuyor 30. olacağız. 4. Ama 29.5 arada Erdoğan'a da ABD Dışişleri bakanlığından cevap var. Sözcük rolü Erdoğan'ın ABD diplomatların dedikodu, magazin iddia ve iftiralardan oluşan gayri ciddi yazışmaları demesi üzerine e, demiş ki. Biz ülkelerde yaşanan gelişmelerle ilgili samimi ve dürüst değerlendirmeleri sunarız. Bunlar faydalı ve önemlidir demiş. Hı, çok güzel. Amerika bu arada yorulmuş Wikileaks yüzünden İsrail'i ikna edememiş. Yoksa edecek bu sefer oluyordu bak. Demek ki Wikileaks şimdiye kadar en azından barışın baltalanmasında çok ciddi bir etken öyle mi? Evet yaklaşık Tam 500 binin Yahudinin yaşadığı İsrail işgal altındaki topraklardaki yerleşimlerde... Artık İsrail'i durduramadık. Gücümüz yetmedi demiş Amerika'nın. Ve Orta Doğu görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlayabilmek için İsrail'le sürdürdüğü müzakereleri durdurmuş. İsrail güzel değil mi? Gayet güzel. Amerika İsrail'i ikna çabalarından vazgeçmiş. Yapacak bir şey yok işte. Böyle yaparsak böyle olur. O yüzden sabırla beklemeli ve doğru zamanda doğru şeyler olacağına inanmalıyız. Ama bu hakikaten İsrail'den de Amerika'nın Wikileaks yüzünden dikkati dağıldı açıklaması hakikaten bence günün sözü bugün değil mi? Galiba bir miktar öyle. Sebep Wikileaks belgeleri. Evet kolera salgınıyla da ilgili zaten Nepal'le askerler suçlu değil. Bu haber doğru değil. Wikileaks koleranın şeyi. Ee, yani O da o Nepalli askerler olayı gerçekten ilginç bir durum aslında. Daha önce de bahsettik bu kolera ile birlikte çaresiz kalan insanların ne kadar atalarıyla birlikte hareket ettiği atalardan kasıt işte 400-500 yıl önce hastalıklarla ilgili ne yapabileceğimizi bilemediğimizde günah keçileri belirliyorduk. Genellikle geleneksel olarak yine atalarımızdan beri daha koyu renkli derisi olanlar zaten daha çok hastalık taşımaya yatkındırlar bunu biliyoruz kötü de kokarlar vesaire vesaire diye devam edebiliriz. Nepallerin de derisi dikkat ettim bilmiyorum ama bir, bir miktar böyle karaya çalıyor yani. Benim de hoşuma gitmiyor. Haklısın. Herhalde ondan kaynaklı. Ee... Evet. Bence burada duralım. Turalı tabi yoksullukla ırkçılık arasındaki bağlantı net zaten. Evet ve geri kalan Türkiye'deki Erdoğan Akanlı davasına da değineceğiz. Devrimci karargah davasında tutukluların üçüncü yıla girecek olduğuna da değineceğiz ve değineceğiz. Ve İstanbul'un ve diğer yer İzmir'in elektriklerini kimler aldı? Akdeniz'in elektrik ihaleleri kimlerde Hangi gazete sahiplerine dağıtıldı ona da değineceğiz ve bunların hepsinin sebebinin özellikle altının onsunun rekor düzeye çıkmasının onsunun temel sebebinin de Wikileaks olduğunu gözden kaçırmayacağız öyle değil mi abi bey Peki, tabii. altının onsun fiyatı 1.427 dolarla gelmiş geçmiş en yüksek düzeyine çıkmış sebep Wikileaks Açık Gazete Meo Mitat Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat Sancar bir dakika, bir dakika abi, Evet tam bağlanma sağlayacaktık Bir ufak gecikme oldu Mithat Sancar'la beraberiz Meo Voto. Günaydın. Günaydın. Evet, darbe filmleri, bugün sinemadan biraz bahsedelim. Olur. Gezici Festival var, Darbe, Sinema ve Bellek adlı panel. Orada da moderatörlük de yapıyorsun. Zaten sinemayla da epey geçmişe dayanan da bir ilişkin olduğunu da biliyoruz. Şimdi darbeyle hesaplaşma yöntemleri diye de altyazı sinema dergisinde... Bir de söyleşi çıktı İlginç bir konu Bunun üzerinde biraz konuşalım diyoruz Olur Bu sene Gezici festivalin Siyasal sinema bölümü Buraya ayrılmıştı Darbelere ayrılmıştı Çok kısa tanıtmak gerekirse Tabi İstanbul'daki dinleyiciler izleme şansı bulamayacaklar Çünkü festival Ankara'da yapılıyor hı hı. Ankara'dan sonra Gireceği iki şehir var Artvin ve Ordu Aslında her sene bir de yurt dışı, komşu ülkelerden birine giderdi. Azerbaycan'a, e, Gürcistan'a falan. Bu sene galiba biraz imkansızlıklar ya da başka nedenlerden dolayı e, yurt dışı yapamıyor, komşu ülkelerden birine gidemiyor. E, çok güzel bir e, festival, ben yıllardır izlerim. E, bu siyasal sinema diye e, ayrılan bölümde de hep böyle çok önemli konular işleniyor. Mesela benim bundan önce birkaç yıl önce katıldığım yine işte hem katalobun hazırlanmasına katkıda bulunduğum bölüm sınırlar ve göçtü. Mülteciler sınırlar ve göç konusunu esas almıştı. Bu sene darbeler. Darbeler sinemada darbelerin işlenmesi, darbeler ve hesaplaşma diyebileceğimiz bir Tema e, seçildi ve dört ülkeden filmler kondu programa bu çerçevede, e, Şili, Brezilya, Portekiz ve Türkiye, e, Şili'den iki film vardı, bir belgesel bir tane e, normal dram, e, drama yani kurgu e, film, e, Portekiz'den bir, e, Brezilya'dan bir ve Türkiye'den iki film vardı. Şimdi özellikle darbe deneyimlerini yaşamış ülkelerde bunun daha sonraki yıllarda bir hesaplaşma konusu olup olmadığı ya da nasıl olduğu önemli bir konu. Sinemada burada tabii önemli bir yere sahip. Yani sinema bu döneme nasıl yaklaşıyor? Türkiye'de 12 Eylül'le hesaplaşma açısından özellikle eski darbeleri bir kenara bırakırsak 12 Eylül'e hesaplaşma açısından sinema neler yaptı, neler yapamadı, nasıl filmler üretildi, bunların etkisi ne olabilir, nasıl değerlendirilebilir bu filmler gibi soruları yine bu festival çerçevesinde özellikle o panelde tartıştık. Dün de Brezilya'dan seçilen filmin gösterimi vardı, Annemler Tatilde diye hamburgerin bir filmi filmden sonra bir söyleşiye katıldım. Yani film üzerine seyircilerle sohbet ettik. Yani neresinden başlayayım bilmiyorum. İsterseniz sizlerde yardımcı olun sorularla. Çünkü bir evet, yani, malzem var önümde. Yakın tarihi, genellikle tarihini çok iyi bilen bir ulus sayılmayız. Evet. Ve o yüzden mesela Portekiz'in dünya tarihinin modern dünyanın en uzun askeri diktatörlüğünü yaşayan ülke olduğunu çok hepimiz bilmiyoruz, hatırlamıyoruz Salazar evet, diktatörlüğünün evet, evet. yarım yüzyıl yani evet, evet. inanılmaz 48 bir 48, ya. yarım yüzyıla çok yakın 26 ile 74 arasında ve orada o, o konuyla ilgili altyazıda Bilge Taş'ın yaptığı söyleşi, sen ne yaptığı söyleşi de Şöyle önemli bir tespit var. Oradan başlayabiliriz belki. Yani tabii. ne kadar uzun sürüyorsa darbe diktatörlük dönemleri o zaman toplumdaki işbirlikçilerinin sayısı da artıyor. Bu durumda değişmesinin durumun değişmesinden zarar görecek insanların sayısı artınca da o yüzden de hesaplaşma daha zor oluyor diye. Bunu pek üzerinde düşünmemiştik. Belki buradan başlayabiliriz. Evet e, tabii mesela şöyle bir soru var orada. Ee, ülkelerin, e, değişik ülkelerin darbeyle hesaplaşma tarzlarını farklı kılan faktörler neler olabilir? Hmm. Ee, şu Türkiye, Brezilya, Yunanistan, Şili, Portekiz vs. bu ülkeler neden farklı yollar izlediler sinemada mesela? Neden e, hesaplaşma konusu değişik şekillerde ele alındı diye? Ben de tabii bunu Daha önceleri de düşünmüştüm. Biraz bu sinemayla yoğun ilgi e, bazı cevapları daha fazla netleştirdi diyebilirim. Ama bunların hepsi birer tezdir sonuçta. E, şimdi Portekiz'de 48 yıl süren bir darbe var. Şunu diyorum. Eğer çok uzun sürmüşse darbe dönemi, çok uzun sürmüşse bir defa e, bir toplumsal yozlaşma e, oluşuyor. Yani 48 yıl sürbesi demek e, ciddi bir direnişin kalmamış olması demek. Hangi nedenle olursa olsun darbeyi e, devirecek, darbeyi sona erdirecek bir toplumsal itiraz, bir toplumsal karşı koyuş e, ya e, denenmiştir, başarılı olamamıştır ya da denenmemiştir. Bir kaderine razı olma e, ha, hali doğmuştur diyebiliriz. Evet. E, Portekiz'de E, açıktır ki 48 yıl boyunca darbeyi taciz edecek, rahatsız edecek, çekilmesini sağlayacak bir e, toplumsal e, muhalefet e, oluşamadı. E, 48 yıl süren bir diktatörlükte bir süre sonra insanlar hayatlarını bu yönetime göre ayarlarlar işbirlikçilikte doğar elbette en basit işbirlikçilik darbe e, sisteminin herhangi bir yerinde darbe ile yönetilen diktatörlük yönetilen sistemin herhangi bir yerinde ister devlet e, e, teşkilatında ister ekonomide yer almaktır yani bu döngüye katılmaktır sonra konformizm dediğimiz şey yani uyum sağlamak e, bir başka sonuçtur Ayrıca tabii bu kadar süre baskı e, rejimi altında yaşayınca toplumun e, direniş refleksi de, muhalefet refleksi de azalıyor. E, dönem bittikten sonra orayla yüzleşmeye kalktığınızda da e, bir sürü sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. O dönemin konuşulmasından rahatsız olacak insan sayısı çok fazla oluyor. Ee, acaba işte benim de yaptıklarım ortaya çıkar mı? Acaba bu işin ucu bana da dokunur mu gibi kaygılar e, ortaya çıkıyor. Ve e, en iyisi e, bu dönemi kapatalım, konuşmayalım, önümüze bakalım e, gibi bir eğilim hakim oluyor. Evet, ee, bu tabii pardon bir araya girersem... Yani, Hı -hı. S sadece darbelerde de değil mesela işte Sovyet evet. döneminde, Diktatörlük stel, diktatörlüklerde evet. de çok net olarak geçenlerde yeni yayınlanan, ölü, yazarının ölümünden sonra yayınlanan bir kitaptan bahsediyordu Yasemin Çongar. Evet. Yani Gulag'da sürünen ve sonunda dönüşte kendisini süründüren adamla karşılaşan adamın hikayesi Grossman galiba. evet. evet. Bu evet. e, doğru yani diktatörlük dönemi e, diyelim buna genel olarak çok uzun sürdüğünde bu tür şeyler ortaya çıkıyor. Yani, aslında Doğu Avrupa bunlara çok iyi bir örnek. Doğu Avrupa'da bu dönemin e, e, sona ermesinin ardından e, o dönemin görevlilerinin büyük bir kısmı Asla görevlerini devam ettiler. Evet. E, i̇stihbarattakiler yine e, başka yerde görev aldılar. Şimdi Doğu Almanya ile ilgili durum biraz farklı. E, çünkü orada bir Batı Almanya birleşmesi var. Yani iki Almanya'nın birleşmesi var ama e, genel olarak dikkatörlük dönemlerinin uzun sürmesi toplumları yozlaştırıyor. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Evet yani Portekiz sineması da bu dönemle ilgilenmedi neredeyse yok saydı diyorsun. Evet yani hatta şöyle bir makale var bu 48 filminin yönetmeni ona yapar çok da kızgın bir çok başarılı bir kadın yönetmen Dias şey der aslında faşizm hiç olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya yani böyle bir yazı var evet. ve ona atuf yapıyor oysa o dönemde çok, çok e, hainzorum teknikleri bütün diktatörlükler tarafından kullanılır e, portekizde de kullanıldı işte Bu filmde de gördüğümüz üzere işkenceler, çok uzun süreli hapisler, hatta yer, yer kaybetmeler, yani gözaltına alıp kaybetmeler. Bütün bunlar yaşandı şüphesiz. Ee, şimdi bu Portekiz filmi belki de e, hakikaten ilkittir ya da çok e, işte tek tük birkaç filmden bir tanesidir. Düşünün 48 yıl sürmüş bir darbe dönemi var ve dönüp orayla hesaplaşacak bir sinema üretemiyorsunuz. Ben aslında Portekiz'i çok uzun uzun belki özel bir konu yapsak konuşsak diye isterim çünkü Güney Avrupa'nın işte önemli ayaklarından biri bir ucu, evet. öbür ucu biziz yani Türkiye'dir ve o hat üzerinde kalan Fransa'yı çıkarırsak işte Yunanistan, İspanya ve Türkiye sonuçta darbelerle iççe yaşamış ülkelerdir. Evet. Portekiz 74'te karanfiller devrimi diye bir devrimle devirdi ama o devrim de ilginç ee, asker birkaç yüzbaşının ya da bir grup yüzbaşı diyelim onlara yani alt rütbeli subayların e, bir ayaklanması artık savaşlardan yorulmuş sömürge e, savaşlarından bezmiş e, ve bu döneme de bu yönetime de itiraz eden e, alt derece subaylar sokaklara dökülünce bekliyor bekliyormuş işte insanlar da Onlar da dökülmüşler, silahlarının namlusuna karanfilleri koymuşlar. Ee, ve da devrim demişler. E, devrim demişler ama askerin öncülüğünde yapılan devrim, ne kadar devrim olabileceği bu da konuşulmuyor bilmiyoruz. Portekiz'de çok belli. Çünkü Portekiz'de bu karanfiller devriminin etkisi bir yıl sürdü. Ardından e, yine e, ordu bir manevrayla yönetim el koymasa da hegemonyasını yeniden tesis etti. Ben onun, bunda da bir e, yani bunun da e, Portekiz'de e, bir bezginlik geçmişle hesaplaşma konusunda isteksizlik yaratan bir faktör olduğunu düşünüyorum tabi. E, 74'te daha sonra da Avrupa üyesi oluyor falan ama Portekiz'i çok iyi bilmiyoruz e, hatta hiç bilmiyoruz diyebilirim. Evet. Benim e, Portekiz'de e biryatından tabi José Saramago e, dışında yani o çok bilindiği için. Dışında çok sevdiğim bir yazar var Fernando Pessoa. Evet. Onun en önemli kitabı bilirsin, ee, huzursuzluğun kitabıdır. <gülüyor> ben onu bir tür Portekizli'nin hali olarak görürüm. Yani e, hakikaten huzursuzluğun e, ülkesidir diyebiliriz. Sanırım zamanımız akıyor böyle sohbet evet. içinde bir Türkiye. E, Türkiye. Evet. Şimdi onu da hemen e, oraya geçecektim. Ben bir kısmını büyük bir kısmını da görmediğim için bu filmlerin biraz evet. kötü bir diyalog <gülüyor> ortağı sayılır. Yok yok evet. ama Türkiye'yi konuşamayız. Evet. <gülüyor> Şimdi benim Türkiye'de 12 Eylül Sineması diye hani adı konan dönemle ilgili söylediğim bir şey var. 1986'da başladı o dönemin filmleri işte e, adların e, yani birkaç tane arka arkaya sıradığımıznızda ses vesaire gibi geliyor aklımıza e, işte sen türkülerini söyle filmi falan e, Türkiye'de 12 Eylülle hesaplaşma e, adına üretilen filmlerin e, çok büyük bir kısmı çok büyük uzun bir dönem yani 2000'lere kadar e, bir tür kendi kendine acıma havası taşıyan filmlerdir diyorum. Ee, özellikle o dönemlerde 86'da birkaç film birden e, gösterime gidiyor. 87-88 böyle devam ediyor. Gördüğümüz ana tema şu. Ee, işte Hapis yapmış bir orta sınıf mensubu Aydın Solcu. Dışarı çıkıyor ve işte büyük hayal kırıklı. Kendi Yaşadığı hayat kırıklıkları veya içeride yaşadığı işkencenin dışarıdaki etkileri veya bu, bu tarz bir aydın çevresinin, ailesinin yaşadığı büyük sıkıntılar. Bunun anlamı şudur. Darbe bize karşı yapıldı ve bize acı çektirdi. Evet. <gülüyor> ve biz... Bu filmleri daha doğrusu bu hikayeleri anlatıyoruz. Aslında sen de e, gayet iyi bilirsin bizim kuşak en geç benim kuşak mesela bunu e, yaşadı zaten. Çok uzun süre 12 Eylül sohbetlerinin e, konusu kim ne, ne acı çekti idi. Yani bir hapishane işkence kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde bunun bir faydası hiç şüphesiz vardır yani insanların bu dönemi paylaşması birbirlerine anlatmaları hem e, politik açıdan bir değer taşıyor hem de bireysel olarak bir terapi işlevi görüyor e, travmalarla baş etme açısından bu da önemlidir hmm. ancak e, toplumla bu dille e, topluma bu dille anlatmaya kalktığınızda e, ...fazla bir kesime ulaşma şansınız olmuyor. Çünkü topluma şunu diyorsunuz, yani 12 Eylül aslında seni ilgilendirmiyor. Aslında bana yapıldı, burada bir zulüm, bir acı var ama hedefi benim diyorsun. Oysa biz biliyoruz ki 12 Eylül de bütün darbeler gibi bir toplum projesine sahipti. Yani belli bir ekonomik politikayı, belli bir siyasal sistemi, bir toplum modelini hayata geçirmek için yapıldı 12 Eylül. Yani sadece bir grup solcuyu hedef almadı kendini meşrulaştırmak için öyle dedi zaten. Yani biz dedi anarşistlere karşı yaptık bunu. İşte bu solcu anarşist vesaire düzeni bozdular, kaos yarattılar. Onları şimdi terbiye ettik. Evet, terörü önlemek önledik. Için. E önledik. şimdi e, e, hani böyle de bu söylem de büyük ölçüde kabul gördü aslında toplumda bunu biliyoruz. Yani onun için 12 Eylül'ün sadece kendini zorla meşrulaştırdığını söylersek kendimizi kandırırız. Ee, bu da kabul gördü. Şimdi biz de hikayelerimizi anlatırken tam bunu söylüyoruz filmlerde. Diyoruz ki evet doğru. Bu darbe bana karşı yapıldı. Günlük hayatta başka insanlara sanki hiç dokunmadı. Sanki toplumun genlerini değiştirmedi. Onlara hiç ilişmedi gibi bir hava yaratıldı bu filmlerde. O nedenle ben bu filmleri başarısız buluyorum. Çok başarısız buluyorum. Bir hesaplaşma değil, bir kendi kendine acıma temasının ağır bastığı. ...filimler olarak görüyorum. Ne zaman değişti bu? Bence Türkiye'nin tarihiyle de çok doğrudan ilgili. Zaten sinemanın toplumsal şartlardan ve gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmek mümkün değil. Yani eğer bir toplumsal e, malzeme varsa ve talep varsa e, mutlaka uygun filmler de bir şekilde üretiliyor. Şimdi ne zamana kadar? İşte 2000'lere kadar, 2000'lerin hatta ortalarına kadar. Çünkü... Darbe ancak ondan sonra toplumun genelinin bir meselesi haline gelmeye başladı. 28 Şubat bu konuda bir dönüm noktasıdır. Bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Muhafazakarlar da darbeyle tanıştılar ve toplumun büyük bir kesimini oluşturan muhafızakar kitle Darbenin kötü bir şey olduğunu kabul etmeye başladı. İlk defa Çünkü... 28 Şubat. Evet. 1997 ile, değil mi? Aynen evet. öyle oldu. Evet. E, ve e, artık e, sadece işte okumuş e, Aydın kentli solcular değil, e, işte e, Anadolu taşrasının herhangi bir yerinde de darbeye lanet okuyanlar e, çoğaldı ve bu. ...darbe algısı... ...darbenin kötü bir şey olduğu... ...algısı yaygınlaştı... E, ...diziler de o dönemde ortaya çıkmaya başladı... ...Çemberimde Gül Oya... E, ...gibi... İşte, ...Hatırla Sevgili... ...ardından... ...Bu Kalp Seni Unutur evet, Mu... Evet. ...dizisi ki... ...bence hatırla sevgili... ...pardon özellikle... E, ...Çemberimde Gül Oya... E, ...çok başarılı bir diziydi... ...yani darbeyi... E, ...sıradan hayatlar... ...üzerinden... Sıradan insanlara etkisi üzerinden anlatabilmek bakımından e, başarılı bir diziydi o. <gülüyor> Ve sonra işte Sırrı Süreyya'nın Beynel Millel filmi geldi. Beynel Millel filmini farklı kılan da buydu zaten. Yani e, sadece bir solcu aydının e, acısını anlatmıyor. Daha doğrusu esas olarak onu anlatmıyor. Darbenin herhangi bir yerde... Herhangi bir kasabada, kendi halindeki bir kasabada Türkiye'nin kendi halindeki insanların tamamının hayatına nasıl etki ettiğini anlatıyor. O hayatları nasıl alt üst ettiğini anlatıyor. Ee, nasıl muhbirler ürettiğini, nasıl hani kendi uygulamalarıyla e, o kasabanın genlerini değiştirmek istediğini ve ne kadar abjurt bir e, uygulama, bir yöntem içinde olduğunu da gösterdi. Ama bu absürtlük öyle sadece gülecek bir şey değildi. Aynı zamanda insanların canlarını yakan bir şeydi. İşte bunu anlatabilmektir önemli olan. E, Beyin Ermin'lerin yakaladığı e, başarı diyelim ona, yani e, yaptığı etki, gördüğü kabul, tam da bu e, sıradan insana ulaşan sıcak ve a, samimi dilde yatıyor bana göre sebep. Bu nedenle hani Türkiye'de daha sonra şimdi devam ediyor mesela Eve Dönüş filmi de sıradan bir insanın hayatı üzerinden darbenin etkilerini anlatıyor. Bu filmlerin hepsinde eleştirilecek bir sürü yer var. Ancak bu yeni saydığım filmler ve diziler Darbenin toplumun meselesi, topluma yönelik bir e, bir hamle, bir hareket olduğunu anlatmakta başarılı oldular. Evet yani 12 Eylül filmlerinin o basma kalıp diyebileceğimiz daha önceki filmlerin ve depresinin deyiminle depresif dilinden Depresi, evet. bir ayrılma ve çok daha farklı bir çizgiye oturtma sıradan insanın hayat eksenine oturtma. Evet, şu filmler yani sinema çok önemli. Bu e, böyle bir klişe ile başlamak bazen tuhaf oluyor ama ben şeyi de severim. Hani klişe dediğiniz şey her zaman basit veya anlamsız değildir çünkü hayata çok gerçeklere çok uygun çok fazla klişe vardır. Yani gerçeklerin karşılığı olan klişeler çoktur. Hakikaten sinema önemli değil mi? Mesela Costa Gavras'ın filmi kayıp film, Şili anlatıyor. E şimdi düşünün bir film bir lafa çok başarılı bir film bence e, festivalde de gösterildi. E, şu açıdan çok başarılı bir bireysel hikaye anlatıyor. Sinemadaki o gerilim unsuru var ve ama aynı zamanda darbe sisteminin nasıl işlediğini, Pinoşe Cuntası'nın bağlantılarını, sistemini ve zulmünü yansıtıyor. ve tabi kayıp filminin e, bizim açımızdan da bir başka önemi var. İlmaz Güney'in Yol filmiyle 1982'de Cannes'da e, büyük ödülü paylaştı. E, ama kayıp filminin e, yarattığı etkiyi düşünürsek o dönem Şili Cuntası büyük ölçüde kendini unutturmuştu artık. Dünya kamuoyu fazla ilgilenmiyordu. Evet şimdi tekrar birdenbire dünyanın evet. ortasına patlayıp ben o ya yani Ender Burcu festivalde darbe filmleri festivalinde gösterilen filmlerin itiraf edeyim ki oldukça azını seyretmiş biriyim ama gördüğüm filmlerden biri bu şey kayıp, film. kayıp filmi orada da bu Jack Lemmon'ın temsil ettiği karakterin Horman evet, evet. onun özellikle iç serüveni ve dönüşümü çok tabi etkileyici yani gerçekten gerçeklerle yüz yüze gelmenin ve ...reddeten bir figür olmaktan anlamaya başlamanın çok ilginç bir dönüşümü vardı. O çok etkileyici gelmişti bana o zaman. Gerçekten öyle. Yani şimdi hem film çok başarılı hem siyasi etkisi evet. çok büyük. İşte hesaplaşma sinemasının böyle bir işlevi vardır. Yani unutturulana karşı bir başkaldırıyı... Kurbanların, mağdurların acısına saygıyı hatırlatmayı, onların acısını kamusallaştırmayı becerebilmek çok önemli bir şeydir. Hem kurbanların kendi hikayeleri, mağdurların yakınlarının kendi hayatlarını bir şey, yani travmayla baş edecek şekilde yeniden kurmaları hem de Bu darbe yönetimlerinin, diktatörlüklerin zulmünü teşhir edip onlara karşı tepkiyi arttırmayı sağlayabiliyorlar. Şimdi bizde tabii bir dönemin sinemasının yapılmasını bekliyoruz. Özellikle bu faili meçhul cinayetler meselesi. Türkiye'nin en büyük yarası, tanıyan yarası ve bunun henüz tam anlamıyla bir sineması yok bizde. Bir tane mündit filmi var Miraz Bezar'ın. Özellikle Kürt bölgesindeki faili meçhul cinayetlerle ilgili. Bence çok çarpıcı bir film. Mutlaka izlenmesi gerekiyor, anlatılması gerekiyor. Çocukların, anneleri babaları faili meçhul cinayetlerde katledilen o çocukların hikayelerini anlatıyor. Tam çocuklar üzerinden anlatıyor ve çok başarılı anlatıyor bence Miraz o olayı. Tam önümde şimdi iki gün önceki e, radikal var e, ve orada da e, Nilgün Soydan'ın, Nilgün Soydan Türkler'in, e, Türklerle yapılmış bir söyleşi var. E, Kemal Türkler'in kızı biliyorsun <gülüyor> zaman aşımına uğradığı dava. Evet. E, o söyleşide bir cümle beni hakikaten çok etkiledi. 18 yaşında genç bir kız olarak babasının katledildiği ana tanık. Ediyor. Yani görüyor gözleriyle ve e, bunu atlatamıyor gözlerinde bir kızgınlık ve çok haklı çok meşru bir öfke var e, bir yerde işte soruluyor kendisine e, hani bu tür cinayetleri duyduğunda ne hissediyorsun ne düşünüyorsun öncelikle çocukları düşünüyorum diyor e, o katledilen insanların çocukları hemen geliyor aklıma diyor Ve ben mesela Hrant'ın ailesiyle gidip tanıştım, çocuklarıyla tanıştım. Hablemitoğlu'nun ailesiyle çocuklarıyla tanıştım. E, o çocukları görmek istiyorum. Ben e, bunu çok iyi anlıyorum. Yani, e, bütün o büyük olayların altında e, küçük dediğimiz e, olay aslında küçük insan... Ve büyük olaydır bence. Yani çocukların oradaki durumu. Dün konuştuğumuz film Annemler Tatil'de Brezilya filmi de tam bir çocuk gözünden anlatıyor. Bu arada bir hakkını teslim etmek gerekiyor. Ee, e, büyük adam şey küçük adam büyük aşk mıydı? Ee, evet. E, büyük adam küçük aşk mıydı şimdi tersi? <gülüyor> o filmde de bu çok başarılı bir şekilde anlatılmıştı. Evet çocukların Kandan, yetiş... Handan İpekçinin miydi e, film şimdi tam hatırlayamadım e, yönetmenini. E, ben de şimdi, yardımcı olamayacağım. <gülüyor> çocuklar üzerinden e, o deneyimi anlatmak e, insanların belki de e, anlamaya, hissetmeye en açık, en hassas yerine hitap etmek demektir tabii bunu bir istismara dönüştürmek de mümkündür. Yani istismar dediğim böyle çok fazla melodram havasında film yapılabilir ama e, zaten başarılı sinemacılar bu dengeyi iyi kurabiliyorlar. Evet yani bu hesaplaşma konusu hiçbir zaman gündemde inmeyeceğe benziyor zaten. E, e, öyle. <gülüyor> Türkiye'de de e, bu konuda Daha yapmamız gereken çok şey olduğunu biliyoruz çünkü ben dönüp dönüp e, yine bir filmden aldığım bir repliği e, hatırlıyorum Gülbahçesi filminden e, iyileşecek yaraları olduğu sürece geçmiş bugün olarak kalır diyor. Yani kapanmamış yaraları varken geçmiş de kapanmıyor bugün olarak varlığını sürdürüyor. O nedenle hem hesaplaşmanın siyasal yöntemlerini bulmak zorundayız, hem de bunun sanatını, edebiyatını, sinemasını dünyaya tanıtıp kabul ettirebilecek kalitede kurmak zorundayız. Yani Türkiye sinemasının özellikle hesaplaşma meselesi açısından dünyada kalıcı ses getiren, etki bırakan film ürettiğini söylemek son işte Benel hariç pek mümkün değil. Evet. Peki galiba süreyi de tamamladı. <gülüyor> Bugün, Bugün böyle bir sinema, sinema üzerinden oldu. siyasal bir konuydu gene. Çok teşekkürler. <gülüyor> ee, yayın, yayınlar devamında ve günaydınlar İstanbul'luyum ben de. <gülüyor> evet. Hoşçakalın. Mithat Sancarla hayat hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar açık gazete. to your life. Evet Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30-5 dakika geçerken John Lennon'dan bir parça daha dinledik. 30. ölüm yıl dönümünde ölümsüz bir müzisyen ve aktivist olan John Lennon'ın vicdana hitap eden önemli şarkılarından biri Whatever Get You Through The Night Geceleri Nasıl Uyuyabiliyorsan anlamına gelebilecek bir işaretiyle devam ettik. Kendisi katledileli tam 30 yıl oldu. Evet. <gülüyor> Neyle devam ediyoruz? Bu şu şey mi sesini bir halledelim herhalde, değil mi? Uşa boğuluyor memleket. Uşa mı? Evet, aydınlanma ...geliyor elektrik... Aha, aha, aha. ...ben ışık deyince nedense... ...bambaşka gitti kafam... ...biraz daha metafizik bir yerlere doğru gittim... ...internet... ...bu ki le Leaks'i Leak izlemenin de yolu... ...bu elektrik... ...gerekiyor tabii... Gerekiyor. ...ama e, biliyorsunuz köhne yapılar... ...kamının elinde olduğum böyle şeyler... E, ...diye biz ağzı hemen cikletlendirelim... ...o yüzden... ...özel sektöre devredilmesi gerekiyordu... ...Türkiye'deki elektriğin... E, Yani nasıl oluyor? O iş? Ben hala anlamış değilim bu. Ama neyse, yani parayı biz veriyoruz, trafoyu biz koyuyoruz, ardından devlet bunu satıyor, değil mi? Hı -hı. Böyle oluyor bu iş. Evet. Ne güzel olay. ya. Sıfırdan İyi. sermaye, harika bir şey. İstanbul'un ve İzmir'in elektriğini, Ankara'nın doğal gazını, İki Mehmet'in 8 milyar dolarlık alışverişi diyor. NTV'den okuyalım. M M E K A Dört ayda 8 milyar dolarlık taahhüdün altına girdi. Mehmet Kazancı, Mehmet Emin Karamehmet ortaklığında kurulan MM EK. -E nasıl söyleyeceğiz? Öyle Mimeka. Zamanla nasıl onun nasıl söyleneceğini öğreneceğiz gibi öğreneceğiz. Gibi evet, çok kolay olacak. Evet. Ya yani sık sık geçecek medyada isim bundan sonra. Sık sık geçtiği için biz de nasılsa jargonu kaparız bir yerden. Evet, iş kaya Mimeka ortaklığı şimdilik Mimeka diyelim biz itirazı olmaz insanların. Herhalde. Tamam şimdilik Mimeka bence de uygundur. 9 Ağustos'ta Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım bölgesi Boğaziçi Elektriği'nin özelleştirme ihalesini 3 milyar 2.99 milyar dolar. Bu da lezzetli oluyor böyle. 2, 3 milyar değil yani dolar. 2 milyar 990 milyon dolar. O teklifle kazanmış. Aynı gün yapılan ve İzmir'i de kapsayan Gediz elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ihalesinde 1 milyar 920 milyon o da bak 2 milyar değil 1 milyar 920 milyon dolarlık teklifiyle iş Kaya Mimeka ortaklığı almış. Bir hafta sonra 16 Ağustos'ta bu kez büyük bir gaz ihalesi var diye tarihçesini veriyor. İki Mehmet'in 8 milyar dolarlık alışverişi başlığı altında. Hı hı. NTV. Bu ihalede de e, Türkiye'nin ikinci büyük dağıtım şirketi Başkent Gaz ihalesini 1,2 milyar dolarlık teklifiyle yine MİMECA kazandı. Bu ihalede bir ayrıntı daha vardı diyor. MİMECA yönetim kurulu başkanı Mehmet Kazancı doğum gününde ihale kazanmış oldu. Aa. Bu işte bu, bu güzel. Bu güzel hakikaten. Bu detaylar olmasa hayat hiç yani, tadı olmayacak. Aynen öyle. Ya. Değil yani bunu bilmeseydik. Yani bu kadar para yatırıyorlarsa bir bu kadar daha buradan kâr edecekler demek değil mi bu bir diğer yanıyla. Doğum evet. günü hediyesi sayılabilir yani. Evet ben de öyle anlıyorum. Ama ayrıca da doğum gününe denk gelmiş olması çok tatlı, çok, tattı, hoş çok bir tesadüf. Bir hafta sonra bu da bugün de İstanbul'un Anadolu yakasının elektrik dağıtım işini 1 milyar 813 milyon doları almış. Böylece son dört yani 14... şirketin. Bunun çeşitli yansımaları olmuştu mesela benim iyi hatırladığım Amerika'daki, Kaliforniya'daki örnekleri. Elektrik şirketten. Elektrik şirketten oldu mu çok şey çok ilginç olabiliyor bunu da biliyoruz. Hatırlıyor musun sen de elektriklerin birden ah kesintilere uğraya, uğramaya başladığı falan filan. Ben Enron'u hatırlıyorum. Kaliforniya hmm. Onlar da mı enerji iş yapıyordu? Elektrik. Iş Öyle yapıyorum. mi? Hı -hı. Ha bak. Firmanın son 4 ihaledeki teklif tutarı 7 milyar 934 milyon dolar. Bir başka deyişle şirket son 4 ayda girdiği 4 ihalede 8 milyar dolara yakın taahhüdün altına girmiş. Ama yani bak 8 milyar değil. 3 ortak Boğaziçi ve Gediz Elektrik'te iş Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mimeka. 3 ortak. İş Kaya'nın sahibi Yusuf Kaya, Ankara'lı bir inşaatçı. Mimeka %50 payla Mehmet Emin Kara Mehmet ve Mehmet Kazancı ortaklığından oluşuyor. Bunların içinde benim bildiğim Mehmet Emin Kara Mehmet'in gazetesi var. Televizyonu var. Evet, telefon şirketleri falan da var. Şimdi elektrik şirketleri de var. Ama en önemlisi gazete bence. Ya gazete gerekli. Bütün bunları bir arada yapabilmek için Bu arada Cinerler de bir şeyler almış evet, Ona da geleceğiz şimdi evet, Kazancı ailesi de Aynı zamanda sektörün en büyük oyuncu, Diğer büyük oyuncusu Aksa'nın da Sahibiymiş Aksa Jeneratör, Aksa Doğalgaz ve Kazancı Holding bünyesinde bulunan Aksa Enerji gibi şirketlerin kurulup geliştirilmesinde önemli görevler üstlenmiş. Peki bu kadar stratejik, bu kadar büyük çaplı, bu kadar e, aslında politikayla bağıntılı işlerin sahibi olanların ve bunun yanında e, bütün e, gerekirse yaptıklarını hiç düşünmüyorum ama bütün toplum manipüle edebilecek araçları da ellerinde bulunduruyor olması biraz çıkar çatışmasına yol açıyor olmasın? Ben de öyle düşünüyorum ama Bu bir şüpheden ibaret ve Tabii, bunu böyle senin, gibi, senin gibi konuşanların da Wikileaks'ten çarpıtmalarla etkilenmiş olduğunda düşünmüyor değilim ayrıca. Çarpıtmadan yani. öte bir komplo da olabilir. Niye bunu göz ardı ediyorsunuz ki? Bunu söylemedim. Nasıl olsa Düşündüm söyler birileri diye ben... dilimin ucuna geldi ama söylemedim. Evet... Bundan sonra yani e, cep telefonumuzu şarja taktığımızda yine para kazandırıyor olacağız Kara Mehmet öyle mi? Evet. İstanbul'un elektriği Kara Mehmet'in oldu diye de bir haber daha var. 2,2 milyon yani 2 milyon 200 bin aboneye sahip olan İstanbul Anadolu yakası elektrik dağıtım Boğaz içi elektriği de alan Mimeka kazanmış. Mehmet Emin, Kara Mehmet'in yarı yarıya ortak olduğu Mimeka'nın teklifi 1 milyar 813 milyon dolar olmuş. Ondan sonra Akşam Gazetesi'ni daha yakından takip etmemiz gerektiği aşikar. Yani öyle güzel bir şey ki hakikaten. Ee, yani Ve buna gayet gayet yasal, meşru, doğru diye bakıyoruz. Yani milyarlarca dolar kamu parasıyla elektrik şirketleri kuruyorlar. Onu faiz fiyatlara önce e, bu şirketleri kuran vatandaşlara, yurttaşlara satıyorlar. Ardından da şirketin kendisini de başka birine satıp kar oranı. Çok güzel ya gerçekten. <gülüyor> E buna da ne düzen diyoruz? Bir şey demiyoruz. Bu normal bir düzen. Evet. Normal bir düzen. Gelelim mi artık şeye de? Akdeniz, evet, Akdeniz elektriğe gelelim. Şimdi Akdeniz'e inelim. E, Akdeniz'e indiğimizde orada Sıcak Denizler ve Ciner'leri buluyoruz. buçuk e, milyon abonesi varmış Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin de veya ihalesinin de. E, Ciner gruba ait Park Holding 1 milyar 165 milyon dolarlık bir teklifle kazanmış. Ee, orada da işte çeşitli çekişmeler olmuş falan filan vesaire ee, gayet her şey yolunda. Ee, hayırlı olsun onlara da hayırlı olsun. Herhalde Aa, öyle Antalya de Burdur Isparta ellerini kapsıyormuş. Onlar da Cinerlere verecekler. Onlar da türkü yakından izlesinler. Evet Haber Habertürk'ü yakından izlemeleri bizim de izlememiz. Bu arada tabii yaşıyor. bu veren kim kısmına da belki gelmek lazım. Çünkü alanın niye aldığı belli. Yani güzel, karlı, o oh, bayağı yani löpet işler bunlar. E, verense hükümet. Yani bir yandan da neden veriyordan öte, e, veriyor da ne oluyor'ya bakmak belki iyi. Mesela e, OECD ülkeleri arasında yapılan bir tane daha sıkıntılı işte bir e, çalışma daha çıktı yeni. Wikileaks mi? Yok Wikileaks değil. E, bu çoktan sızma falan değil net ortada olan şeyin e, bir kere daha söylenmesi aslında. 2000 yılından bu yana her 3 yılda bir 15 yaşındaki öğrencileri değerlendiren PISA testi var. Hmm. Türkiye 2000'den bu yana son üçte yerinde korumaya devam ediyor. Son üçte hala. Bu yeteneklerle ilgili değil mi? Matematik bilgisi. Sözel, sayısal, fen gibi işte hesapta okullarda öğretildiği iddia edilen çeşitli konularla ilgili. E, %30 dolayında daha başarılıymış Mesela Güney Koreli bir öğrenci Ya da Finlandiyalı bir öğrenci Bir Türkiye'li öğrenciye göre Çünkü son 3'te miymiş OECD Hiç gibi? değişmeden Kaç ülke var OECD'de Şimdi en, yanlış bir şey söylemeyeyim herhalde. herhalde evet e, Yani son 3 ülkeden biri Türkiye ve üstüne üstlük yeri hiç değişmeden Sapa sağlam duruyor yani Sürekli var ya efendim milli eğitim şahlandı Şöyle güzel oldu bu Bunlar e, en azından Akıllı tahtalarla hallolmuyor mu? Yok şey? akıllı tahtalar 2 milyar dolarlar 20 milyar dolarlar falan. Akıllı Buna netsi, sıralar. Bir tek akıllı öğrenci yok evet, o sıkıntı. İşte sorun akıllı. Akıllı e duvar akıllı öğretmen akıllı kitap her şey çok akıllı da öğrenci eksik. Hocam ne olacak bu iş böyle bilmiyorum. Hallederiz. Yani... Gerçekten e, hükümet politikalarının bu neoliberal harika ayakları, oh okullarda da güzel ihaleler falan galiba öğrencilere yaramıyormuş. Ama ben her zaman şunu söylerim, her şeyin başı eğitim abi. Aa, abi be çok çok, çok çok doğrusunuz bey <gülüyor> Burada bitmiyor hükümet. Aslında hükümetle de devam etmek lazım çünkü bütün bunlar birbirle bağıntılı. Mesela e, sürekli olarak konuştuğumuz bir sayıştay kanunu vardı. Avrupa Birliği ile bilmem ne ile bir sürü şeyle ilgili olarak çıkan. E, bu sayıştay kanunu sonunda çıkıyor. Çıkıyor ama mesela şuydu dertlerden biri. Askeri bütçeyi biz niye göremiyoruz? Yine aynı hikaye. Antipatik yurttaşlar olarak biz e, ya parayı da veriyoruz. Da bu para nereye gidiyor bize söylemeleri lazım gibi garip fikirlere sahiptik. E, üstüne üstlük bunun da çeşitli ülkelerde hatta ülkelerin çoğunda <gülüyor> var olduğunu da anlatıyorduk. Bunun üzerine sonunda hükümet epeyce sıkışmıştı falan filan. Ee, ve meclise sayıştay kanunu geldi şeffaflaşmaya yaramıyor sayıştay kanunu şimdi şöyle şeyler var mesela askeri bütçe e, evet artık bundan sonra denetlenebilecek ama o denetimden e, kamuoyun haberi olmayacak örneğin bunun üzerine kurulu bir durum e, verimlilik veya israf üzerinden değerlendirme yine yapılmayacak yani bir şeyleri alıyor niye aldın sen bunu diye bir şey yok. Evet, taraf dün... babasının parası gibi yani Bugün Bunu işlemeye başlamıştı bugün daha da ayrı Evet. E, bütün bunlar gayet güzel tıkır tıkır işliyor e, yani hiçbir sorun yok burada da bitiyor mu? hayır e, memurlarla ilgili yeni işte bu torba yasanın içinde de harika bir madde daha var e, bürokratlar artık dava açılabilir olmaktan çıkıyorlar yani mesela bir bürokratın yanlış bir işlem yaptığını düşünün, dava açmak istiyorsun yok Yok öyle bir şey e, Mahkeme kararlarını uygulamayarak Diye devam edebilen bir yasa maddesi Koydular Harika yani her şey gayet gayet Yolunda e, Yani bu nereye kadar böyle devam edebilir Derseniz işte bir süre daha devam edebilir Yeri var e, alan Geniş e, Bitti mi bitmedi e, Son olarak da e, sivil polisler yerine Bak verimli kullanım e, Öğretmenleri kullanmaya karar vermiş Milli Eğitim Bakanlığı Onu da söyleyelim. İstihbarat faaliyetleri yürütüyor okullarda. Biliyorsunuz hepimiz her an düşman olabiliriz. O yüzden muhbirlere, istihbaratlara ihtiyacı var. Devletin içimizde. Ee, okullarda şiddeti önlemek için ne yapılıyor diye MHP'den İsmet Büyük Atama soru önergesi yazıp sormuş. Nimet Çubukçu da Milli Eğitim Bakanı olarak cevaplamış. Ee, demiş ki efendim mesela her okulda bir müdür yardımcısının e, emniyetle birlikte irtibat görevlisi olarak işbirliği yaptığını açıklamış. İşi öğrenci ispiyonlamak bu birlik polislere. Nasıl gayet iyi, değil mi? Ve e, ne yapılıyor şiddetle ilgili? Bu yapılıyormuş mesela. 24 saat takip varmış. Okul e, koridorlarında kameralar koymuşlar. Anlatıyor Milli Eğitim Bakanımız. Alarm sistemleri koymuşlar ve konulmayan okullarda da çalışmalar sürüyormuş. Özel güvenlik görevlileri e, gerekirse okul görevlileriyle birlikte çalışıyorlarmış falan filan. Böyle devam eden Polis devleti. Durumu mu demek lazım? Ne demek lazım buna bilmiyorum. Böyle bir hikaye var. Evet yani bunlar önemli şeyler çok. Başbakan Erdoğan polisin aşırı şiddet kullandığı öğrenci eylemi için provokatif demiş. Provokasyon demiş zaten. Ve ne demiş taşla bıçakla gelen mi sen söylüyordun sabah? gelen öğrencilere karnımız tok gibi birerden şimdi ağzına ben uyduruk bir laf koymayayım yani neyse protesto hak demiş ama gençlere müdahale eden polis de güvenliği sağladı demiş tabi kimin güvenliğini sağlamış hepimizden yani bütün dünyanın <gülüyor> herhalde evet böyle bir şey değil mi Amerika'nınki gibi soyut bir güvenlik kavramı yani çünkü kimse güvende falan değildi görebildiğim kadarıyla o çevrede evet şeyde de bir güvenlik sorunu vardı ayrıca da ikinci olarak da söyleyebileceğimiz bir şey daha ee, bu Beşiktaş-Bursa maçında Dolmabahçe'de çok o, tuhaf görüntüler vardı ama değil mi polis çok çok daha nazik çok daha duyarlı çok daha tatlıydı ee, yani bazı ideolojik sıkıntılar olduğundan şüpheleniyorum çünkü e, Erdoğan o konuşmasında malum ideolojiye sahip öğrenciler falan gibi şeyler de söylüyor yani demek ki hangi görüşten olduğunuz üzerinden Ee, tabii ki malum farklı e, yöntemler var. Evet şeylerde de kızmış gene medyaya birkaç gündür gazeteler televizyonlar bazı gençlerin provokatif eylemlerine ağırlıklı yer veriyor. Buraya gelen öğrenciler değişik siyasi partilerden belli ideolojinin mensubu olarak kalkıp da ...protesto değil... ...bakın biz de toplantıya girmek istedik diyorlar... Siz böyle bir toplantıya davet ettik mi... ...geliyorsunuz demiş... ...sopayla gelen... ...ha buldum işte... ...kusura bakmayın elinde sopa ve yumurta ile ...gezen gençlerle toplantı yapmayız... Ee, ...ya sıkıntı şu bir... ...bu yalan... ...yani bunu böyle söylemek lazım... ...şu kamera görüntüleri olduğu için... ...acaba mı falan mı falan mı... ...daha nazikçe şöyle de söylenebilir... ...danışmanları sanırım Erdoğan'ı yanıltıyor... ...diyelim... ...yani sopalı Moltov kokteyli falan öğrenci yoktu orada. Evet. Yani olsaydı çünkü bunları kullanmak için daha ideal bir zaman olamazdı herhalde. Yani çok açıkçası. E bu durumda zaten böyle bir şey yok birincisi. ikincisi belli bir ideoloji, başka parti falan filan gibi lafların ne manaya geldiğini anlamlandırmak biraz zor... Çünkü hangi partilerle görüşülüne dair ya bir yönerge çıkarsınlar biz de bilelim onlar da bilsin herkes rahat etsin. Ya da bu söylenenler başka bir şey işaret ediyor garip bir şekilde. Yani şeffaflaşma konusunda pek bir önemli gerileme var Lale Kemal'in yazdığı gibi işte senin de biraz önce söylediğin tarafta. Ayrıca da bu demokrat anlayış konusunda da problemler var. <gülüyor> ...işte e, hükümet sözcüsünün söylediği gibi... ...bizim gösterdiğimiz yerde istediğimiz gibi... ...edepli şekilde yaparlarsa... ...bak olay çıkarma şeklinde bir demokratik anlayış vardı. Yörk Başkanı da aynı telden e, tıngırdamaya devam etmiş. Yusuf Riya Özcan şey demiş... ya ...gücün biraz orantısız olduğunu düşünüyorum. Ama? Ama, gerçi ama değil. O daha entelektüel biliyorsun akademisyen. Lakin de diyebilirdi. Evet, gerçi tercih etmiş kendisi. Normal bir durum olsaydı... Normal nedir bilmiyorum. Onu o biliyor. Yok olduğundan norm belirleyebiliyor ya onlar. Yani bir tek normal onların tekilinde biz hepimiz anormaliz. E, zaten. Tabii ki. Normal bir durum olsaydı öğrenciler kimseyi rahatsız etmeyip sessiz sessiz gidin evinizde yapın. Sadece protesto edip polise saldırmasalardı. Ne? Ya bu ama böyle bir şey görmedik. Belki bu kadar sert bir müdahale olmayacaktı. Neyse görüntüler incelenecekmiş. Ya yani gerçekten ayıp Ayıp ayıp başka diyecek pek bir şey yok herhalde <gülüyor> Öyle, öte yandan da Hyde Park gibi yerler yapmışlar e, Özcan anlattığına göre e, Okullarda gitsinler orada konuşsunlarmış Medyanın önünde gösteri yapmak istediğini anlatmış falan filan Hayd Park Hayd Bu <gülüyor> şiddet olaylarıyla ilgili de çok Tuğba Tekerek'in de tarafta ilginç bir şey var Röportaj diyeyim buna Şişli'de İstiklal Marşı'nı en iyi okumak için yarışan liselilerin hikayeleri var. "Arkadaş yurdunu alçaklara uğratma sakın." derken parmak sallayan liseliler varmış. "Alçaklara ha. uğratma sakın." iman dolu göğüslerini bağrlarına vurarak göstermişler. Birincilikse "Ruhumun senden ilahı, ilahi şudur ancak emeli." derken dizlerinin üzerine çöken mert Türkmen'in olmuş. Çok güzel bir haber, bir ah. doğrusu. Beğendim. Ne bu şiddet, bu celal diye de bir başlık atmışlar haber, Onu da beğendim ben. Ha, yani gerçekten mevzu çok çok şık gidiyor. Her şey gayet gayet yolunda. Dün bir de e, meclis rezaleti var. E, yani neresinden tutsan dökülen hikayeler... E, Artık az zaman kaldı hızlı hızlı herhalde vermek lazım. Efendim dün e, öğrenciler meclise gelmişler bu olayların ardından. İstanbul'da dövülenler. Da davet edilmişler anladığım kadarıyla Sevigen tarafından CHP milletvekili. E, ancak protestoya katılan öğrenciler e, içeri alınmamışlar. Hmm. E, niye alınmamışlar derseniz eylem yapan ya da eyleme katlanlar giremiyorlarmış meclise. Yani vatandaşlık haklarından biri olan protesto hakkı kullanıldığı zaman e, meclise girebilme hakkınızdan feragat etmeniz gerekiyormuş. Böyle bir hikaye varmış. Ee, arkadaş me meclisi alçaklara uğratma sakın yani. Sakın ha sakın o çok önemli. Derken mevzunun nereye varacağını anladığım kadarıyla TBMM e, Başkanı Mehmet Ali Şahin. Fark etmiş çünkü o zaman daha başka daha eğlenceli bir hal olacaktı tabii. AKP'nin bütün bu harika açıklamalarının yanında bir de üstüne meclise almaması öğrencileri CHP milletvekilleri davet ederken şenlikli olurdu. Ee, bu sebeple şey yapmışlar girsinler demiş Mehmet Ali Şahin. Öğrenciler meclise girmiş inanır mısın hiçbir yere molotof atmamışlar. Allah Allah. Kafalarını Allah. duvarlara vurup duvar alçılarını kırmamışlar. Hiç bunların birisi olmamış. Ne yapmışlar peki? Yürüyerek gitmişler odalara girmişler. Normal insanlar gibi yürümüşler hem de. Çok tuhaf. Evet ga gayet tuhaf. Rol yaptıklarını düşünüyorum. Takiye bu büyük ihtimalle. Ve muhtemelen altından da Wikileaks ya da İsrail çıkar. Bunu. İsrail çıkacaktır. Bu arada İsrail komploları konusunda tekil olmaktan çıkıyor Türkiye ya da Davutoğlu'nun dediği gibi Türkiye gerçekten bölgesini ağır etkileyen ülkelerden birisi olmaya başladı. Ee, biz vermemiştik ama Şarmelşehit de e, Mısır'da Bir köpek balığı saldırısı yaşandı ve bir Alman turist öldü. Bu köpek balığı saldırısı sonrasında. Bununla ilgili Mısır devleti açıklama yaptı. Ee, <gülüyor> Muhammed Abdülfatıl Ş Şavuşa diyor ki e, kuşkularımız var diyor. Bu ölümcül köpek balıklarının Mosat tarafından Mısır turizmine zarar vermek için atıldığı iddiaları göz ardı edilmemeli. Ama teyit edilmesi gerekir demiş. Bilmem size tanıdık geldim bu hikayeler. Yok, hiç ilk defa gelmedim. <gülüyor> Bizde köpek balığı çok yok. Ondan bunu ilk defa duyuyoruz da İsrailli kısımlarına bak evet. biraz. <gülüyor> köpek balığı kısmı değil, öbür tarafı. Pardon, yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Silvio Berlusconi'nin bayıldığını biliyor musun sen? Gene o ikili Evet, evet. Putin bir tane geyik vurmuş, kalbini çıkarıp hediye etmek istemiş. Berlusconi bu bu gerçekten Çiçi yemiş olmasını beklerdim ha, ben de P gözüm açıldı e ne acaba dedim yakıştıramadım yani valla e, yani meclise öğrencilerin alınmadığı protesto hakkını kullananların zaten meclise girmemesinin meşru durum kabul edildiği e, sokakta protesto hakkını kullananların aslında hasta mıdır Ee, ...ideolojik bazı bilmem ne midir falan filan diye böyle şüphelerle yaklaştı. Ben Mısır'a musallat olan bir köpek balığı biliyorum ama... O, ...onun adı... Mosat mı yollamıştır <gülüyor> onu da diyorsunuz? <gülüyor> 28 yıldır iktidarda bir 84 yaşında mıdır nedir? Bu arada şey de merak etmiyor değilim. Mısır gibi Türkiye gibi İsraille en kankagül bölge ülkelerinde... ...en çok bu tip komploların çıkıyor olması da bir komplo olabilir mi? Olabilir. Orada da yani çünkü şüpheleniyorum. Çünkü askeri anlaşma desen Mısır'da, Türkiye'de İsrail'le yapılan hemen hemen bölge içindeki bütün konsolidasyonlar Mısır'la, Türkiye'yle ama ama ama kesin İsrail'ler hikayesi de hep Türkiye'de ve Mısır'da. Daha doğrusu Türkiye'deydi. Şimdi Mısır'da ya Türkiye üzerinden işte dediğim gibi Davutoğlu'nun ağzından Osmanlı Milletler Meclisi ile birlikte. Yok Osmanlı neydi? Neyse. Osmanlı Büyük Milletler Osmanlı. Topluluğu ha? ve şey Berlusconi bayağı bayılmış avda vurduğu giyin kalbini bıçayla söküp dostluklarının simgesi olarak hediye etmek isteyince Berlusconi... bu nasıl oluyor şimdi bıçağın ucuna takıyorsun kalbi uzatıyorsun evet Berlusconi'ye doğru Berlusconi alıp cebe mi koyuyor bayılması evet herhalde <gülüyor> ya da yemesi lazım direkt diyorsun <gülüyor> Yok bunlar nazik insanlardır. Öyle doğrudan kan yemezler. Başkaları kesip başkaları sökecek kalpleri onlar ondan sonra yerler. Ya Putin aslında bu konuda istisna. Evet, ben evet. Berlusconi'den yanayım bu işte. <gülüyor> Devlet dediğin Yalnız yetkilisi fazla, böyle olur. Fazla da umutlu olma çünkü bugünlerde gidici kendisini söyleyeyim. Berlusconi mi? Evet. Ya kaç gittik vallahi. Yok bu sefer ama parti şey parti sağ parti ayrıldı. Biliyorum. Kendisini ya şey olarak göstermedi Berlusconi diye belli yani ad yapmadı diye ve 317 e, tabi şey demiş oylamada ben dediğin çok doğru tabi gene belli olmaz bufala bu demiş yani argo kullanıyor ya o çok hı hı. sevimli bir e, insan halka dama bufalo yani manda manda Dostum ama CV şeydi blöf demekmiş yalnız can e, Fini de onun ayrılan partinin şeyi meclis başkanı Italo Italo Bocchino'da şey 317 oy var elimizde. Pek bu fala falan filan değil bu gitti gider demiş. Ya yani o kadar oyu yokmuş. 310'da kalıyormuş galiba. Wikilik biraz bozmuş durumunu diyorlar ama gene de hiç belli olmaz tabii. <Gülüyor> Wikilik şeyinde Berlusconi'nin de durumu. Peki bu orantısız güç meselesine de iki kelime ayrılmamızda yarar var herhalde. Ee, tekrar görüntüleri incelemeye aldık diyor AKP. Bu ne biçim bir saçmalık? Bir yani. de ben anlamadım ki incelenecek ne var? Ben iki dakikada anladım. İşte ben de onu soruyorum. Ya yani. Kapasite düşüklüğüyle mi ilgili acaba bu inceleyen kişinin? Yani seyrediyor seyrediyor anlayın. Ne olmuş? Ya burada, ne olmuş? Yani çünkü ne olduğu çok basitçe görülebiliyordu benim baktığım görüntülerde. Belki daha komplike devletsel görüntülerim var. Anlayamadım. Ya ortada bir katil var aramızda gezinen çok düzden. Çevik kuvvet polisi bu. Tekmeliye tekmeliye bir çocuğun düşmesine sebep oldu. En az bir adet katil var ve e, görüntüleri inceleyecekmişiz inşallah. Da yani bu inceleyeceğiz mi inceleyeceğiz hikayesi e, ve üstüne üstlük tabii Erdoğan'ın açıklamaları, Çeliğ'in açıklamaları falan bunları da yan yana koyduğumuzda bu bir hükümet politikası. Tam da konuştuğumuz gibi yani emniyet müdürü kendi kendine ya bugün de girişelim demiş olamazdı hikayesinin bir başka versiyonu. Bu arada e, yani bütün bunların hepsi olurken olurken olurken demin bahsettiğimiz özelleştirmeler elektrik özelleştirmeleri bunun yanında yetmedi e, eğitimle ilgili alınan harika kararlar muhbir öğretmeninden akıllı tahtasına ve e, rezil dipte gezinen bir eğitim sistemi. Avrupa Birliği'nin de istediği Sayıştay Kanunu'nun delik deşik edilmesi ve şeffaflığın sonunun getirdiği. için gereken şey evet. bu. Yani parasını en çok bütçede ayrılan şey. Savunma, savunma bütçesiyle ilgili kamuoyuna bilgi vermiyorlar. Neyse artık soruşturacaklarmış o da verimlik üzerinden değil falan filan. Bu arada Pınar Selek Avrupa Parlamentosu'nda davasını anlatmış 12 yıldır süren. Valla bir davadır gidiyor demiş. Ee, böyle haberiniz olsun. Yani Pınar Selek e, devam ediyor hala ihanet etme ülkesine. Evet, ee, Ali Bayramoğlu aslında güzel bir yazı yazmıştı Yeni Şafak'ta. Hazreti Sakın abi. ola gençlere dokunmayın diye. Gençlere kıymayacaksınız, öğrencilere dokunmayacaksınız. Yumurta atmalarına, bağırıp çağırmalarına, polise direnmelerine tahammül göstereceksiniz. Güvenlik güçlerinize bunlarla baş etmeyi öğreteceksiniz diye. Ayıptır söylemesi işiniz bu. Evet. Gençler keskin olmayı, sert olmayı, eleştirel olmayı hemen şimdi istemeyi ve radikal biçimde istemeyi temsil ederler. Bu temsil toplumdaki diğer temsillerin, duyunun sakin gücün yanında meşru hatta gerekli bir temsildir. Diğerleriyle bütün oluşturan, onsuz olmaz bir temsildir. Genç, keskin, talepkar, isyankar olduğu için gençtir. Onlar varlıklarıyla yarına işaret etmez etmekle kalmazlar. Duruşlarıyla bugüne dair Haksızlıkları en keskin Gören gözlükleri taşırlar Bu kuraldır diyor Onlara sadece tolerans göstermeyecek Aynı zamanda kulak vereceksiniz Bu kuraldır Neyin kuralı? Demokrasinin kuralı Demokrat yönetimin kuralı diyor Aksi her durum Gerekçe ne olursa olsun Tahammülsüzlüğe, otoriterliğe işaret eder Diyip Dönüp ülke tarihine, dünya tarihine Bakın dedikten sonra da Öğrencilere, gençlere yönelik baskıya, şiddete, zorbalığa hak veren tek bir söz, sayfa, yorum bulamazsınız diyor. Çok Yeni Şafak'ta dün çıkmış bir yazıydı. Sakın ola gençlere dokunmayın Bu arada e, dün bir miktarda yer ayırdığımız Eyüpcan'ın e, yazısı vardı hatırlayacaksınız. E, orantıları oranlamaya çalışıyordu Eyüpcan ve e, işte şeyden bahsediyordu. Ya bu öğrencilerde ayarlı olsun falan gibi bir şey söylüyordu çok kabaca söylemek gerekirse e, sonuçta faturayı e, öğrencilere siz akıllı olun yemeğin dayağı falan gibi bir yere getiren bir yazıydı. E, bu yazı sadece bizden değil epeyce yerden tepki görmüş. Anladığım kadarıyla ki e, haklı tepkiler olduğunu da söylemek lazım herhalde zaten tepki gösterdiğimize göre evet. bizim açımızdan evet. haklı. Evet bizim açımızdan öyle. Eyupcan <gülüyor> bugün ona cevap vermiş ama. E, Pek de cevap sayılır mı emin değilim. E, sanki daha çok dünkü haklı olduğunu ve zaten de tabii ki siz de öyle düşünürseniz düşünün demokraside böyle bir şey demiş. bunda ne üzerinden anlatmış? Efen radikale geline yaptırdığı iş editoryal masayı yuvarlak yapmak olmuş. Olur muymuş olmaz mıymuş tartışmalarını anlatıyor. Ardından da bu yuvarlak masa yani eşit olma halinden bahsediyor ve tartışabilmekten. Kral Arthur ve Sir Lancelot ve diğer şövalyeleri de hatırlatıyor. Şakayla karışık demiş zaten. E, ardından da dünkü yazısı üzerine editoryalde çıkan tartışmayı anlatıyor ve içeride de radikalde Eyüpcan'ın yazısından hoşlanmayanlar olmuş falan filan. Sonra da bağladığı yer Eyüpcan anlamamış mevzuyu. Yani hoşuna gitmeyenler yeterince tartışamamışlar galiba anladığım kadarıyla mevzuyu ya da vakit yokmuş. Çünkü şey diyor. Ya işte işte aynen de demokrasi böyle bir şeydir. E, kare masa yerine dikdörtgen masa yerine yani köşeli masa yerine yuvarlak masa gibi yuvarlak bir cevap vermiş yani dünkü yazısında iki şey vardı bir öğrencileri suçluyordu orayı basmaya gidiyorlardı falan filan diye bununla ilgili bugün nereden öğrendiğini bunu açıklamış mı yok özür dilemiş mi hayır bunları geçiyorum dünkü yazısında dile getirdiği fikirleri savunmuş mu bu yazıda hayır ee, yani dün bunları niye söyledim çünkü çünkü'sü var mı hayır yaptığı tartışmayı anlatıyor herkes ne derse desine gelmiş anladığımış. Ee, gerçekten yuvarlak bir yazı Yani masa gibi. Ama e, açıklayıcı ve tatminkar olmaktan çok uzak. En azından benim için onu söyleyebilirim. Evet yeterli olmayabilir. Pek çok e, zaman darlığı içindeyiz ama iki şeyi de muhakkak söylemeliyiz. Yarın önemli bir dava var. Bir kere onu söyleyelim. Akhanlı. Doğan Ak Erdoğan Akhanlı. Bugün değil mi? Bugün müydü? Bugün. Evet bugün. Ve Türkiye'de. Şu Uluslararası Af Örgütü, Almanya Pen Merkezi, Almanya Yazarlar Federasyonu, Berlin Sanat Akademisi, Demokrat Hukukçular Birliği, Avusturya Yazarlar Federasyonu, Türkiye Almanya Kültür Forumu, Türkiye Almanya İnsan Hakları Derneği ve pek çok delinke sol partisi, federal meclis grubu, Almanya Yeşiller Partisi, Hollanda'dan Aksiyon Zühnet Sayhen Vakfından bir delegasyon. Bugün 11'de Beşiktaş Adliyesi önünde oluyorlar. <gülüyor> Alman yazar Günter Val Günter Valraf'ında 21 yıl önce bir örgüt adına silahlı soyguna karıştığı iddiasıyla yazar Erdoğan Akhanlı'nın müebbet hapiste yargılandığı bu davayı izlemesi bekliyor Günter Valraf'ında. Yani e, bu son derece tuhaf bir daha babasını, hasta babasını görmek üzere gelmişti ve tutuklandı. Evet. Beş aydır da hapiste müebbetle yargılanacak. Babası da bu arada öldü kendisinin tanınmış bir yazar ve büyük bir skandale doğru gidiyor diyemeyeceğim gitmiş durumda bu. Zaten başlı başına bir, bir sürü bir sürü şeyi bir arada anlatan mini haber diyebileceğimiz şey. Evet devamını da yarın getiririz bir de devrimci karargah örgütü diye adlandırılan bir dava var orada da tutukluların üçüncü yıla girecekleri makul Hı -hı. süre filan konuşmaları artık olacak. Özel mahkemelerde Türkiye'de makul olan hiçbir şey yoktur adlı e, hikayeyi bir daha bir daha ve bir daha görmeye devam ediyoruz kaldığımız yerden boş ver bunları ama önemli olan şey söyleyeyim ben sanayi üretimi ekimde %9.8 artmış bak. Hmm, altın fiyatlarında da rekor. rekor var. Büyük Türkiye boşver. Biz bunları söylüyoruz cevaben bunları alıyoruz çünkü. Her şeyin başı eğitim diyorsun sen doğru değil. Her şeyin başı para. Hmm, galiba o öyle denemediği için nazik olmuyor. Olsun ben bunu biz şeyin adından e, söyleyelim şimdi. John Lennon. In. Ağzından yıl dönümünde bir kere daha öyle kapatmakta yarar var. Money, that's what I want diyor istediğim budur Beatles. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. de